Çıkkastı Kainat. Bugün 29 Mart Cuma. Yıl 2013, ay 3, gün 88, Kasım 142. 1434 Hicri Cemaziyelevvel 17, 1429 Rumi Mart 16. Gün dörtlüğü. Hadisatı oku her an o zaman geçti deme. Habili kabili sabenle, basiretle geçin Aslı kanun, aslı kanunu tabiatta tagayyur yoktur. Vaka tebdili kıyafetle gelir her gün için. Neyzen Tevfik. Günün Tarihi. 82 yıl önce bugün 29 Mart 1931'de Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk ilkokullarında yapmalarının mecbur kılan kanun kabul edilmişti. Yemek Listesi. Gün 88. Kuzu kapama, iç pilav, salata, kaymaklı baklava. Büyük Saatli Maarif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radio Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ya da Açıkradio.com ve Açık Gazete haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Anlamazsa Canton Bil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Astro Di Giuberto. 29 Mart'ta 1940'ta doğmuş Brezilyalı. Samba ve Bostanova şarkıcısı ve özellikle de bu Grammy ödülü de kazanmış olan şarkısını The Girl from Ipanema Ipanema'lı Kız adlı şarkısıyla da açılışımızı yaptık. Onun doğum gününü kutladık. Önemli bir müzisyen. Ona da günaydın dedik. Bugün Normal açık gazetelerinde bir hafta için son gününü yapıyoruz. Önümüzdeki hafta gene açık gazete var tabi ama dinleyici destek projesinin özel yayını da başlayacağı için bir saatlik kısa açık gazeteler yapacağız. Onun sonuncusunu bu uzun ve normal açık gazetelerin sonuncusunun bugün yapmış oluyoruz bir Özetlere de bakalım şimdi Ondan önce de hemen şey söyleyeyim 10. Açık Radyo Şenli 90, 99 saat kesintisiz olarak Dinleyicilerle buluşuyor Bu arada da bazı uzaktaki Yani başka ülkelerdeki dinleyicilerden de Ses geliyor Bu internetteki arızana giderilmesinden sonra insan dostlarımızdan dinleyici dostlarımızdan epey bir rahatlama mesajları geliyor Murat Neyim'de şeyi yazmış ayrılık uzun sürdü şükür kavuşturana diyelim şu an Cezayir Bayca'da günümüze eşlik ediyorsunuz ilaç gibi geldiniz diye bir mesaj geldi o da iç ısıtıcı Murat Neyim'e de bir teşekkür edelim ve özür dileyelim bu ayrılığa sebep olan teknik bir problemdi. Nihayet zor bela çözebildik. Evet, haberlere bakalım şimdi. Küresel iklim değişikliği ile ilgili kampanyamız da devam ediyor. Devam etmesinde de çok yarar var. change.org/taksim işareti iklim için diye yazıp tıklayanların sayısı 4100'ü aşmış durumdaydı. Bir sayı yeterli bulmuyoruz tabii ama bir hareketlenme olduğu da yani 4 günde 4000'i aşmış olması iyi bir işaret diye bakıyoruz. Çünkü iklim konusunda Türkiye'de gerek medyada gerekse de kamuoyu nezdinde fazla bir kıpırtı olmuyordu yakın zaman öncesine kadar. Oysa gelen raporlar birbiri ardından gayet harekete hemen geçilmesi gerektiğini de gösteren türde. İşte biz de zaten bu hareketin ilk adamı adımı olarak da gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz sloganıyla. Daha doğrusu başlığıyla bir manifesto oldukça Türkiye'nin önde gelen yazar, çizer, sanatçı, fotoğrafçı, müzisyen, akademisyen kesiminden insanların desteğiyle sonradan da e, sivil toplumun da çok sayıdaki çeşitli çıkarları temsil eden e, kurumlarıyla ...gelişen bir hareket... ...başlatmış olduk. Bu hareketin de... ...ilk adımı... ...işte bu biraz önce sözünü ettiğim... ...iklim için... ...kampanyaydı. Yani Türkiye'nin de... ...karar alıcılarının... E, ...şimdiye kadar yapmadıkları... Yap, ...yapılmayan, ısrar ...büyük bir ihmale uğrayan... ...yenilenebilir enerji... E, politikalarını artık istikrarlı ve tutarlı bir biçimde ortaya koymaları hedef göstermeleri şu tarihe kadar şunları yapacağız enerji tasarrufu şunları kısacağız ve yerine de yenilenebilir enerji olarak da şu hedefleri koyuyoruz demeleri için meclis başkanı çiçeğe de hitaben yazılmış hem manifestoyu koyuyor bunca insan imzaladı ve bundan sonra da bu şekilde bizim taleplerimiz, net taleplerimiz bunlardır diyen bir dilekçe var. Onların sayısı da işte dört bin yüzü geçmişti son baktığım zaman. Evet. Gün geçtikçe de artıyor bu rakam. Evet. Hızlanıyor da. Bu sevindirici bir şey. Bu arada da o kadar da sevindirici olmayan ve bir an önce harekete geçmemizi zorunlu kılan diyeyim. Bir mesela yeni rapor daha var elimizde. Küresel ısınmanın hızı artıyormuş diyor bilim insanlarının son yaptığı araştırmalardan göre. Oysa dünya yeryüzünde yüzey hava yüzeydeki atmosfer ısınma <gülüyor> durmuş gibi gözüküyor. O zaman da işte iklim sorununu Fazla farkına varmıyoruz tehlikesine diyorlar. Oysa böyle değil. Geophysical Research Letters adlı dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden birinde yayınlanan son bir araştırmaya göre son 15 yıl içinde görülmüş en büyük ısınma dönemine girilmiş durumda. Son 15 sene içinde sadece bu çok kaygı verici bir şey 2000'lerden, 1998'den bu yana diyebiliriz böyle bir şey. Ve bu peki neden böyle olmuş? Yani bütün tarihte, gezegen tarihindeki en büyük hızlanmaya son 15 yıl içinde girildiği çok tüyler rüpertici aslında bir gerçeklik. Neden böyle oluyormuş, neden fark edilmiyormuş daha doğrusu? ...bu kayıp halka var ya evrimdeki... ...kayıp halka gibi... ...kayıp bir ısı var... ...nerede? Okyanusların dibinde bulunmuş... ...derin okyanuslara bakılması... ...gerektiği ortaya çıkmış birdenbire... ...biz gözlerimizi böyle ufka... E, ...dikmiş... ...uzakları seyrederken... ...meğerse aşağı bakmak... okyanusların dibine... ...göz atmak gerekiyormuş... Yani küresel ısınmanın yüzde doksanı, yaklaşık yüzde doksanı okyanusları ısıtmaya gidiyormuş tabii ki. E, bunu aslında James Hansen çok uzun yıllar önceki makalelerinde ortaya koymuştu zaten. Ve okyanuslar pişiyor yani. E, bildiğimiz manada pişiyor. Evet, bildiğimiz manada fokur fokur. Değilse de kaynıyor ve yani. ...özellikle Daily Mail gibi... ...bazı bulvar gazetelerin ısrarla... ...Türkiye'de de takipçileri... ...var hürriyet gibi zaman zaman... ...ısrarla öne sürdükleri... ...ne küresel ısınması canım... ...bakın havalar ne kadar soğudu... ...yeni buzul çağına giriyor... ...tarzındaki sansasyonel... ...palavraları... Iı, ...tamamen... ...iklim inkarcılarının... ...ortaya koyduğu şeyler... Ee, bu şeyi hiç hesaba katmıyorlar tabii. Okyanusların derinliklerinde, derin sularında acayip bir ısınma hızına rastlanmış ve işte araştırmalar e, derinlemesine e, hatalarla dolu diye iklim inkarcıları yazıyorlardı. İşte araştırmalarda bir sorun yok, yalnız okyanusların derinliklerine bakmakta bazı problemler varmış. Yani Skeptical Science dergisinde çıkan bir yazıda da şey deniyor. İnternet dergisi Skeptical Science. Yani birçok insan "Aa bir şey de yok" diye uykuya dalmayı tercih etti. İşine de geliyordu tabii diyor bunun. Bir sahte bir güvenlik, yani. sebepsiz bir güvenlik hissine kapılarak "Oh rahatladık." demişler. Bir de görmeyen Göz katlanabiliyor galiba sonuçta okyanuslardan bahsediyorsunuz ve sabah sabah bu bilimsel verileri dinleyicilerimizle buluşturduğunuz. Böyle bir durum var. Biraz daha hem bilimsel hem de okyanusların dibinden gelen kayıp halkadan bahsediyorsunuz. Evet. Bu haberi bitirdikten sonra benim oldukça yakın bir yerden gelebilecek bir haberim var. Sizi bekliyorum. Tamam bitiriyorum <gülüyor> zaten. Yani bu sözünü ettiğim ikinci makalede... ...şeyi de anlatıyor... ...Laninia denen bir... ...okyanus sularındaki bir... ...atmosfer olayı var... ...soğutuyor o... ...yani büyük ölçüde... E, ...küresel ısınmanın getirdiği şeyin... E, ...ısının... ...okyanusların derinlerine transfer olmasına... ...aktarılmasına yol açmış... ...çok karmaşık bir olay tabii evet. ki... ...yani dünyanın... E, ...kainatın en karmaşık olaylarından... ...birinden bahsediyoruz... ...işte Laninia olayı olmuş... Ve hop okyanusların dibine doğru aktarmışlar ısıyı, aktarmış ısıyı ve araştırmaya göre son 10 yıl içinde e, ısınmanın büyük kısmı nerede olmuş? 700 metre derinlikte okyanuslarda. Evet. Acayip bir şey ve bu da e, ısınma trendinin, ısınma eğiliminin e, tu, tuhaf bir şekilde hızlanmasına da yol açmış. Yani önde gelen klimatologlarından, iklimcilerinden iklim bilimcilerinden Jeff Masters Weather Underground diye de bir e, kendi kurduğu bir sita var. Çok yararlı. Orada anlatıyor ki bu e, görünürdeki yavaşlamaya rağmen küresel ısınmadaki aslında atmosfere ve okyanuslara ve yüzeye üç ayrı yere giden ısının total miktarı hiç kesintiye uğramaksızın artmış. Yani sürekli her tarafta ısınıyor ama büyük çoğunluk okyanusların derinliklerinde olduğu çünkü fark edilmiyor. Ve raporun yazarlarından bir başka önemli iklim bilimci Kevin Trenberth de Skeptical Science dergisinde açıklamış ki kısa vadede yüzeyde daha az ısınma olacağı anlamına gelir. Ama bunun bir bedeli var demiş. Uzun vadede daha da çok ısınma olacak demektir demiş. Ve e, deniz seviyelerinde de daha fazla bir yükselme olacak demek, demektir. Çünkü o kayıp ısı ekstra ısı enerjisi okyanus sularının genişlemesine, genleşmesine yol açıyor demiş. Evet ben bu kara kaplı defteri açtım. Bunları söyledim. Evet yani iklim oldukça değişik ve e, kafa karıştırıcı bir denkleme sahip olsa da sonuçları gayet Net, basit. açık. Basit. Örneğin portakal. Yani şöyle deniyor. Antalya meyve sebze toptancı e, toptancı hale müdürü Rıza Uysal konuşuyor. İlk 3 ayda yaşanan iklim şartları hale ürün girişini %25 azaltmış. Azaltmamıştır. Azaltmış. Türkiye'nin meyve sebze ihtiyacının %80'ini karşılayan Antalya meyve sebze toptancılar halinden bahsediyoruz. Fiyatlar ise %40 ile 80 arasında artmış. Artmamıştır. 2012'nin 2012 yılının sonunda özellikle Aksu bölgesinde yaşanan aşırı yağış ve soğuk iklim şartları nedeniyle ürünlerin ekilmesi hale ürün girişini azaltmış ve e, gene e, Halin Müdürü Rıza Uysal konuşuyor. İklim şartları hale ürün girişinin %25 hasatını söylüyor ve Aksu bölgesinde 2012 yılı sonunda aşırı yağışlar sonucu 2000 hektarlık alanda hasadın yapılamadığını belirtmiş. Yani 2000 hektarlık alanda hasat yapılamadı. Uysal yağışla birlikte tarım arazileri zarar gördü. Zarar gören alanlarda ürün alınamadı. 2013 yılında mevsimsel etkiler gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları havaların kapalı gitmesi ürünlerin gelişimlerini de etkiledi dedi. Yani okyanuslarda göremezsiniz fakat yani Türkiye'deki e, meyve sebze ihtiyacının yüzde kaçı deniyordu burada? Tekrardan bir kontrol etmek gerekirse. 70-80 dedin. 70 yani. evet. 70 ile 80'ini e, karşılayan haldeki ürün giriş azaldığı zaman ve fiyatlar da bu azalmaya rağmen azalmakla beraber yükseldiği zaman galiba ...biraz düşünmek zorunda kalacağız gibi duruyor. Evet yani bize bir şey olmaz abi... ...esprisi tabii çok... ...çok çok kısa vadede... ...rahatlatıcı olmakla beraber... ...hiç öyle gelişmiyor. Espri yapılacak... ...bir durum yok ortada aslında. Ve kesin olarak... ...şeyden... ...bahsetmemiz... ...gerekirse... ...bütün değişiklikleri... ...ısı muhtevası... ...ısı içeriği açısından eğer küresel ısınmayı hesaplayacaksak bütün değişiklikleri okyanusların derinliklerindekini de dahil olmak üzere hesaba katmak zorundayız demiş Kevin Trenberth, çok önemli bir e, bilim dünyasının önemli simalarından biri yani başka türlü ölçersek kendimizi kolaylıkla aldatmış ve önümüzdeki şu anda içinde bulunduğumuz büyük problemi Küçümsemiş, gözden kaçırmış oluruz demiş Evet küçümsememek lazım bir kez daha hatırlatalım Türkiye'de de başladı ve son derece e, beklenmedik kesimlerin bütün e, sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak e, bu iklim değişikliğinin yavaşlatılabilmesi için Türkiye'de karar alıcıları harekete geçmeye davet eden bir çağrıda yankı buluyor change.org iklim için. Açık Radyo sitesinden de bunu tıklayarak buna katkıda bu bu bilinç yükselmesine uyanmada katkıda bulunabiliriz. bulunmalıyız da zaten. Evet, Okyanuslar biraz uzak olabilir şu anda bulunduğumuz ülke itibariyle. Fakat etrafımızın da denizlerle çevrili olduğunu düşündüğümüz zaman bu olayın epey fazla benzeri oldukça fazla benzerlerini de görebilmemiz mümkün. Bunlardan bir tanesi de İzmir'in Çandarlı pardon. sahil, Çandarlı sahilinden geliyor. Çandarlı sahili mavi bayrak aldıktan iki ay sonra petrol çamuru ile kaplanmış durumdaymış. Radikal gazetesinden Serkan Hoca'nın haberi bu. Çamurun Ali Ağa'da söküm için bekleyen gemilerden geldiği söyleniyor. Yani düşünün iki ay önce sahil e, mavi bayrak alıp girilebilir ünvanı temiz olduğuna dair bir e, sıfat alıyor. Ve bunun hemen akabinde söküm için gelen alelade bir gemiden sızan petrol yüzünden e, insanların... ...afet olarak nitelendirdikleri bir durum yaşanıyor. Evet pek alelade... De. ...değil aslında yani... ...seni e, yanlışını çıkartmak için... ...söylemiyorum katlayan ama... ...oralarda çok büyük ölçüde... ...bu gemi söküm... ...tesisleri ve tersane gibi... ...son derece kirlenmeye... ...kirli olmaya müsait... ...endüstriler çoktan beri var ve zaten... E, ...Ali Ağandı mesela halini görünce insan e, biraz e, bu büyüme ve kalkınma e, hikayesinin ardında yatan şeyi de çok yakından kavrama imkanı buluyor. Çünkü havada hiçbir şey olmadığı halde, berrak bir hava olduğu halde hissediyorsun bir niteliğinde bozulma olduğunu. Yani geçen sene Ali Ağa'daki o yeni termik santralleri protesto için gittiğimiz zaman yaptığımız e, toplantıda gördüklerimi hatırlamaya çalışıyorum ve aktarmaya. Dolayısıyla orada büyük bir zaten söküm endüstrisi böyle hurda gemiler vesaire var. E, Türkiye'de gemi sökümüne yapıldığı tek yermiş Aliya. Evet. Dolayısıyla e, söküm için bekleyen böyle gemiden sızması o, alelade bir olay gibi görünmekle beraber aslında çok beklenebilen ve hatta adeta kader niteliğinde kaçınılmaz bir sonuç var. Yani bu bu böyle bir endüstri varsa böyle bir sektör sonuçta olacaktır ama bu çok dramatik olmuş tabii. Evet gene bir iklim olayı sonucunda olmuş bu olaydan bahsediyoruz. 22 Mart'ta Ali Ada, Alehacı bir fırtına çıkmış. Fırtınada söküm için bekleyen, sıra bekleyen gemilerden Albatlı bir tanker başka bir gemiye çarpmış. Alba'nın dış cephesinde yaklaşık 4 metrelik bir yırtık oluşarak ee, petrol taşınan petrolden kalan 1500 tonluk petrol çamuru olduğu tahmin edilen e, madde e, sızmış. Sızmaya başlamış. Kazadan 5 gün sonra 27 Mart'ta Aliağa'ya komşu olan Çandarlı'da Çandarlı'da kıyıya petrol çamurları vurmuş ve iddiaya göre Çandarlı'da Çandarlı. Çandarlı'da görülen e, bu maddeler albatlı gemiye aitmiş. Evet yani bu e dehşet verici fotoğraflar gerçekten tamamen e, kara zift, petrol karasına bulanmış koca bir sahilin görüntüleri var. Radikal'in bugünkü e, kapak şey zaten haberi. E, yani e, 3 kilometrelik sahil şeridinde petrol çamuruyla kaplanmış olduğu görünüyor. 1500 ton olduğu bir afet tam bahsediliyor yani bir gün sonra da bir bölgede yoğunlaşmış vaziyette ilk döküldükten sonra ee, e, yani e, Halbuki işin biz oraya gittiğimiz zaman geçen e, seni o aada yeni e, rafineriler yapılması rafineri değil e, yeni e, termik santraller planlanıyor ve uygulamaya konuyor. Bunu protestoya gittiğimiz zaman o tarihte yerel e, baskıları, e, ulusal gazetelerin ekleri, yani şey e, ülke çapında çıkan gazetelerin bazıları adını şimdi vermeyelim, üzüm yok. eklerinde Alia'da ne kadar büyük yeni girişimlere e, tertemiz Büyük tesisler yapılacağına ilişkin e, sektörün önde gelen isimleriyle, iş insanları ile, iş adamları ile falan yapılmış mülakatlar, röportajlar aynı gün çıkıyordu. Evet. Büyük protestonun işte orada yaklaşık 5000 bin kişiyle e, ilginç bir e, miting yapılmıştı aynı gün bu bölgenin kalkınması için yeni kurulacak tesislerin ne kadar önemli olduğunu ve dahasını da yapmaya hazır olduğunu söyleyen iş insanları verdi. İşte paralel, Ege ekleri, büyük gazeteleri. Evet paralel bir e, haberde Hürriyet Ege'den var. Hayat sokakta güzel deyip e, Ege'de aslında doğrudan İzmir'i anlatan bir hikayeden bahsediliyor. E, Kordon'da hafta sonu bir gecede eğlenenlerin sayısı 100 bini buluyormuş. Yani aynı durum ya da benzer bir durum Çandarlı'da da yaşanıyordu muhtemelen. Çünkü mavi bayrak almış ve insanlar fotoğraflardan da görüldüğü üzere kendi... mavi bayrak demek yani şey değil mi turizme evet. son derece elverişli temiz ]ıyorlar. bir çevre Temizli. olduğunu gösteriyor. Ve i̇nsanlar da oraya... iki ay içinde mavi bayrak diye bir şey kalmadı. Bir anda olabilir. Yani İzmir'in kıyılarında böyle bir felaket meydana geldiğini düşün. Hafta sonu 100 bin kişiyi bulabilecek misiniz bakalım? Peki Çandarlı e, Belediye Başkanına sormuşlar mı durumu? Evet, sormuşlar ve o da ne demiş? Ahmet Dadelen, yani ilgili kurumlar gelip inceleme yaptı. E, kendi imkanlarımızda kıyıda setler oluşturduk demiş. Ama bunun altından kalkamayız demiş. Evet, bunun bir afet bunun olduğunu altından kalkmamız mümkün değil. Çevre Bakanlığından destek bekliyoruz. Suçlu kimse cezasını çeksin demiş ki suçluyu bulup cezasını çektirmek o kadar kolay değil ama e, İzmir Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Emine Helil İnay Kınay da Aliağa'da gemi söküm, yapım, rafineriler gibi birçok bölüm var. Kapasitesini doldurmuş, ömrünü doldurmuş diyorlar. Mutlaka ihmal var filan demiş ama petrol çamuru deponun dibindeki tortudur. Bunun temizlenmesi tam olarak temizlenmesi imkansız aslında uzun vadede. Yani onu temizlemek için kullanılan kimyasal maddeler de ayrı bir sorun yaratıyor. Bunu da söylemek lazım. Bütün bunları şeyde Meksika Körfezi'nde BP'nin sebep olduğu Deep Water Horizon paciasında fazlasıyla öğrendik görünmeyen kısımları daha fazla. Yani deniz canlılarına verilen zarar Petrolün kendisinden dökülen petrolün sızan petrolün ya da fışkıran diyelim kendisinden daha fazla zarar veriyor. Çünkü hemen etrafını sarıp parçaladıkların petrol artık, artık, artıklarının evet. dibe çökmesine yol açıyor ve görünmez bir hal alıyor. Ama kimyasal maddelerin kendisi yeri de zaten çok öldürücü filan. Dolayısıyla peki şimdi ne olacak yani İzmir'in Çandarlı sahili bitti mi? hikaye burada bitiyor mu? Bence evet. Ee, yani daha önceki gördüğümüz deneylerden çıkarıyorum. Bir uzmanlık alanıma girmez bu. Fakat daha önce Exxon Valdez'de mesela, Exxon Mobil şirketinin Alaska'daki Valdez gemisinin batmasından sonra asla eski haline dönemedi muazzam miktarda bir yerlilerin filan da bulunduğu yer mahvolup gitti ve oradaki hem deniz hayatı hem balıkçılık hem de ticari hayat büyük ölçüde felce uğramıştı. Yani işte, yıllardan beri devam ediyor. yani Kaç yıl oldu hatırlamıyorum şimdi. Ek bölge, bölge halkının durumunu göz önüne getirebiliriz ama yani buradan uzakta yaşayan bir insanın halini düşünelim bir. Yani oradan bir yazlık aldınız, kendinize ufak bir arazi aldınız ve tarım yapmayı düşünüyorsunuz. Bütün hikaye bitiyor mu şimdi? Bir gemiden sızan e, petrol çamuruyla beraber bütün hikaye bitiyor. Evet. Demek zorundayım buna. Zaten Kınay e, çevre mühendisleri odası başkanı da doğrusu benim kadar e, net konuşmamış olmakla beraber görüntü kirliliği en basit, en hafif etkisi diyor ki, ki hakikaten de gördüğünüz zaman bir turist olsanız bir daha oraya değil çocuk çocuk gelmek onu rüyalarınızdan bile silmek isteyeceğiniz kadar korkunç bir hal almış. Evet, suçlar şekilde. cezasını çeksin diyor da kim suçlu olabilir burada gemi sahibi mi yoksa bu iklim değişikliğinden ötürü bu tip fırtınaların oldukça sıklaşmasına Mart ayında bu tip fırtınaların meydana gelmesine sebebiyet veren Fosil yakıt şirketleri mi tekrardan kursak yoksa kurursak? Niye tesisler Ali açmak isteyen hükümet yetkilileri, hükümet yetkilileri mi? mi? Hepsi birden mi? bana sorarsan, hepsi bir arada Obama'nın başka bir konuda verdiği cevap, cevap gibi. Işıkların hepsi. Fakat şunu söylemiş, son olarak onunla bitirelim. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kınay diyor ki, Görüntü kirliliği aslında işin en basit, en hafif etkisi diyor ki evet. bunun en basit ve hafif olmasını düşünmek bile zor. Görüntüden arındırabilir ancak kirlilik ortadan kalkmaz. Temizlenene kadar sistemin içine girer. Ekosistem içinde oluşan kirliliği de temizlemek için çalışma yapmak gerekiyor böyle kazaların olması turizm potansiyelimizi de etkiliyor demiş. Demek Yaşam ki... potansiyelini de etkilediğini söylememiz lazım. Bunun altından kalkamayız diyen Çandarlı Belediye Başkanı'na da nacizane tavsiyem. Bu change.org'a girip iklim için dilekçesini onun da imzalamakta ge gecikmemesidir. Çünkü bu gidiş gidiş değil açık kaste <gülüyor> sama mas tive medo que que salvar meu coração mas o amor sabe um segredo o medo pode matar o seu coração água de beber água de beber água de bebê água de bebê da da Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, Astro de Gilberto'dan Agua de Beber adlı o da çok Bostanova'nın çok ünlü parçalarından biri. Antonio Carlos Jobi'nin bestelediği parçalardan biri. Onu seslendirirken dinledik. Astro de Gilberto 1940'ta bugün doğmuştu. Samba Bostanova şarkıcısı. Ve devam ediyoruz. Daçık Radyoda 949'da <gülüyor> saat 8:40 ve biz e, petrolden mi bahsediyorduk? Evet petrolden bahsediyorduk. Devam edelim istiyorsanız. Petrolle alakalı bir haber daha var elimizde. Evet bugün Cumhuriyet Gazetesi de etraflı bir şekilde kapsamı kapsamış petrol tasarısı öyle mi? Yeni petrol tasarısı. Evet, yeni petrol tasarısı Türkiye'deki petrol ve doğal gaz alanlarını yabancı şirketlere sonuna kadar açmaya hazırlanan Türk petrol yasa tasarısı e, altın tepsisi eksik başlığıyla verilmiş. Yani petrolün yabancısı, ulusalcısı da aynı zarar veriyor. O ayrı mesele fakat evet, milli yabancı. parkların da petrol arama ve üretimini açılacağı gibi bir durum da söz konusuymuş. Evet, burada mesele yani Cumhuriyet Gazetesi'ni... E, eleştirmek için değil ama şey de ya yani hakikaten e, herhangi bir fark yok e, yabancı milli kalkınma ya da milli e, ısınma olamayacağı için bundan bahsetmeyelim ama e, bu yasa tasarısı sıradan bir e, şirkete dönüştürülen TPA'nın diyor Mustafa Çakır'ın haberinde Türkiye Petrolü'nün anonim ortaklığının petrol devleriyle rekabet olana ortadan kaldırılıyor demiş ve yabancı tekerlere geniş olanaklar sağlanıyor evet. diye bir haber. 7 gerekçe sıralanmış bu yeni petrol esasıyla alakalı. Bunların çoğu e, ulusal sermayenin ya da kamunun zararı zar, maddi zararı ile alakalı. Sadece bir tanesi o da e, 6. itiraz gerekçesi orman sayılan yerlere ilave olarak milli parklara da e, milli parklara dahi Petrol arama ve üretim yapılmasının önü açılacakmış. Bu 8 karşı çıkıştan sadece biri olarak ortaya çıkıyor. Diğerleri tekerleşme olur deniyor. Yeterli olmayan izin verilecek deniyor. Özelleştirme değil entegrasyon deniyor. Yabancı devletlerin önü açıldı deniyor. Yani sıralanmış teker teker. Peki bu sakıncalar arasında karşı çıkışlar arasında iklim değişikliği zaten berbat halde onu daha da artırır demiyor mu? Denmiyor mu? İttim değişikliğinden haberleri olduğunuz... Ben... Karşı çıkanların haberleri yok öyle mi? Yani o, olsaydı da, olsa olduğu takdirde... Bu petrol bizi batıracak. Tekelleşme gibi bir şeyden söz etmeden önce biraz daha genel çerçeve çizerek e, bu gerekçeleri dile getirmeleri lazımdı. Yani orman ve milli parklarda petrol aranması yabancılar ya da Türkler ya da bizzat kendimiz bile yapıyor olsak gene de bu e, ülkeyi, ülke topraklarını gezegen topraklarını ve gezegen atmosferini mahveder denmiyor mu? Hayır şu deniyor. Petrol şirketlerine istihdam ettikleri yabancı personelin sayısının iki katı oranında yerli personel çalıştırma şartı getirilmeli. Getirilsin deniyor. Evet. Mi? Evet o zaman işimiz zor. Yine de ben diyorum ki böyle bakmamak ve petrol, e, fosil yakıt olan petrolün e, bu kalkınma e, mitosu için e, toprağın e, yerliler tarafından birçok yerde e, toprak ananın kanı sayılan petrolün e, kalkınma uğruna akıtılması yerli yabancı bak, bakılmaksızın durdurulmalı ve ona karşı yenilenebilir enerjilere. Rüzgar, e, türbinleri yapılması, petrol, e, güneş panellerinin araştırılmasını, hızlandırılmasını, argesinin ve ucuzlatılması ve e, jeotermal kaynaklara yönelinmesi, bunları söyleyebiliriz. Yoksa petrolün yerli, yabancı, tekel ya da değil. Mesele burada değil aslında, maalesef değil. Olsaydı daha kolaydı. O zaman tekerlerle filan mücadele altında yeni bir kurtuluş savaşı filan çağrıları yapılırdı ama öyle değil mesele. Mesele ulusal bir mesele değil. küresel bir mesele. Yerel bir mesele de değil aynı zamanda. Sadece Çandarlı'da olmuyor bu olay. İzmir'in hani o hafta sonu 100 bin kişinin eğlendiği İzmir'in sahillerine de doğrudan etki ediyor. Herhangi bir bu petrolle alakalı bir kaza vuku bulduğunda sadece yerel de değil. Ama işte bakış açınıza bağlı biraz da sanki. Yani istihdamı biraz daha arttırdığınız zaman yerli işçilerle sorun çözülecekmiş gibi anlatılabiliyor insanlara. Evet, Sorunun evet. burada olduğu gösterilebiliyor ya da. Evet. Şimdi diğer haberleri de kısaca göz atmaya çalışalım. Kıbrıs'ta e, tarihteki en büyük mali deney yapılıyor diye de haberler var biliyor musun? Yani bir Maliye Bakanlığı'ndan bir kararname ile günde 300 avrodan daha fazlasının çekilmesine izin verilmiyor. Kıbrıs'ı kurtarma operasyonu bu. Adı kurtarma operasyonu yani. Ve Reuters'ın haberine göre yeniden açılmış ve hadisesiz bir şekilde, olaysız bir şekilde açılmış Kıbrıs'taki bankalar. Fakat işte müthiş kısıtlamalar var. Günde 300 avrodan fazla çekilemiyor. Ayrıca çekler kullanılamıyor. Ve adanın güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti'nde adanın merkez bankası... 5 bin avronun üzerindeki bütün ticari işlemleri denetleyecekmiş. Gözden geçirecekmiş. Ve 200 binin 200 bin avronun üzerindeki bütün şeyleri alışverişleri yani nedir? İletişim. Transaction diyorlar işte. Onları da tek tek ele alacakmış. Kıbrıs'ı Kıbrıs'tan başka bir yere gitmek için ayrılan. giden de yanlarına sadece bin avro alabilecekleri kısıtlaması getirilmiş. Gayet bildiğiniz deney yapılıyor yani şu anda Kıbrıs'ta. Evet, eskiden böyle şeyler çok sizin neslin Ortaya çıkmasından çok önce böyle dışarı çıkma, yasakları, para çıkartma, Türk parasını koruma kanunu gibi şeyler, kısıtlamalar vardı. O zamanlar küçük deneyler Türkiye üzerinde yapılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde. Onlar geçti, şimdi Kıbrıslı Rumlar üzerinde yapılıyor bu deney. Fakat kısa vadeli olduğu söyleniyor bu tedbirlerin ama hiçbir garantisi yok yakın bir tarihte kaldırılacağına dair bir görüntü de yokmuş. Ve bazı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları yeni duruma alışmaya çalışıyorlarmış. Bazıları alışmaya çalışırken, uyum sağlamaya çalışırken bazıları da bayağı kuvvetli protesto ve yüksek seslerini yükselterek karşı çıkıyorlardı Troika'ya ölüm def olsun Troika başka ayıp laflar da var onları söylemiyorum pankartlarda Troika evine gidiyorlar yani Troika dedikleri Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Merkez Bankası ve e, neydi bir, IMF. İMF. Uluslararası Parafonu. Uluslararası Parafonu, evet. Yani kemer sıkma politikalarına hayır, özelleştirmelere hayır ve felaket anı hayır diyorlar. Memorandumuna. Ve evet, Vatan Gazetesi de soruyor. Bize öfke niye? Güney Kıbrıs'ta bankalar iki hafta sonra açılmış. Vatan Gazetesi sürmanşetten bildiriyor bunu. Fransız bir turist Para çekme kuyruğundaki Rumlara Türk bayrağı sallamış. Böyle absürt bir olay meydana gelmiş yani. <gülüyor> Fransızlar da, e, e, kuyrukta bekleyenler de Fransızı linç etmek isteyen e, istemişler. Bayrağı alıp yırtmışlar, yakmışlar. Sonra Vatan Gazetesi de niye diye soruyor. Dünkü programımıza dönecek olursak cevabını bulabilir miyiz acaba? Niye? Bize öfke niye diye sorduklarını Vatan Gazetesi'nde. Ben dünkü dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Dünkü programda ne söylediğimi nasıl attı? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı hmm. ve Dışişleri Bakanı doğalgaz aramalarında Rum kesimiyle beraber çalışan şirketlerin Türkiye tarafından ambarga göreceğini söyledi. Evet, Kesin evet. ve net bir şekilde. Bu doğrudan söylendi tamam. ve sadece bu tip haberler Türkiye'de geçiyor ve Türkçe yazılmış bir haberler. Bunu da şeyler dinlemiyor. Rumlar da dinlemiyor ne bu yani? haberleri. ve böyle olaylara baktığınız zaman da gayet bu e, altın şafak durumunu hatırlatabilecek olaylar da ortaya çıkabiliyor. Yani oldukça spontane ve saçma bir olay sonrasında böyle gayet şık bir kadın kuyrukta bekleyen şık bir kadın eline bayrağı almış, diğerine de e, diğer elinde de çakma almış ve bayrağı yakıyor. Yani bu işler böyle oluyor. Yani dün de aynı şekilde belirttiğimiz gibi Altın Şafak evet, olayında. E, yani Pro, provoka birisi provoka provokasyonlara dayalı. Kitleler göze geliyorlar. Yani galeana geliyorlar. Olaylar ondan sonra gelişiyor. Altın Şafak Kıbrıs'ta mesela. Sonra televizyon kapılarına işeniyor. Milletvekilli kadınlar tokatlanıyor. Göçmenler tartaklanıyor. Tehdit ediliyor. Kaçırılıyor. İş bulan Kıbrıslar da faşistler gözlerinde kahraman ilan ediyor. Evet, çok basit. Çok absürt olay sonucunda böyle olaylar ortaya çıkabiliyor. Absürt gibi gözüküyor. Aslında çok iç mantığı var ve sadece bakmak lazım. Yani böyle çeşitli gene vatanı da suçlamak istemem burada ama çok basmak alıp çok yüzeyel bir, yüzeysel bir bakışın nizlerini taşıyor. Meselenin üzünü görmek görmekten uzak. Evet. Öte yandan Guardian'dan Helenasmith de şey yazıyor. Kıbrıs'ta olup bitenler dünya finans tarihinde yapılmış en büyük deneyimlerden deneylerden biri diyor ve buradaki denekler kimler? Yani zengin Rus para yatıranlar, oligarklar değil. Bir offshore deniz aşırı banka olarak kullanan Ruslar filan değil doğrudan doğruya e, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları oluyor ve yani bir e, yoksulluğun demiş Helena Smith bence ilginç bir yazı yazmış Gardean'da yoksulluğun gelip vurmasını beklemek bir oyun finan değil sıradan insanları, erkekleri ve kadınları tamamen aciz duruma düşürüyor, umutsuzluğa sevk ediyor ve Ürkütüyor. Derin bir ürküntüye sevk ediyor. Ve matematik olarak bakarsanız da herhangi bir çıkış yok diyor. Sadece hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne ve IMF'ye olan faturalarımızı e, ödeyemeyeceğiz diye bakıyorlar. Demiş mesela Hristu diye birisi genç bir Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı korkuyor muyum? Elbette korkuyorum demiş. Herkes biliyor ki Kıbrıs işler çok kötüye daha da kötüye gidecek ve kimse de nereye doğru gittiğimizi bilmiyor o Vadimus nereye gidildiğini kimse bilmiyor demiş ve şeyde de ilginç gardianın gene yazdığına göre bazı Avrupalı iktisatçılar şunu yazmışlar Yani şunu gösterdi en küçük üyelerinden bile biri bile Avro bölgesinin, e, ...bu tek e, e, paranın, tek birimli bölgenin sarsılabileceğini en küçük bir ülke bile gösterdi demiş. Ve sırada başka ülkeler olduğunu söylemiş. Özellikle Slovenya'nın. Slovenya. Slovenya. Evet, Yine alınılan bizim hadi Portekiz, evet. İspanya, İtalya isimlerini ve Yunanistan'ı tabii ki de an, anma fırsatı buluyoruz durumuna düşüyoruz daha doğrusu. Slovenia, Burada ama, Malta ve e, kötü durumda demişler ama Slovenya özellikle büyük ve güçlü bir ülke. Yani küçük bir nüfusu küçük ama müreffeh ve en gelişkin kriterlere, pek çok kritere göre de gelişkinliğini tamamlamış bir ülke gelişmesini. Fakat Slovenya'da da ciddi bir piyasa stresi gerilimi seziliyormuş. Hükümet bonoları %4.5'dan %6.5'a sadece son iki haftada çıkmış. Yani bu da görülüyor demişler. İşte her şey. Bankalar, milyarderler, çok uluslu şirketler. Herkes yararlanıyormuş. Kumarhane dönemi bitti diye yazmıştı Cengiz Aktar geçenlerde. Bu arada ilginç bir küçük haber var. Onu da hemen söyleyeyim. Ee, İskoçya'da hükümet Donald Trump'ın kalbini kırmış. Neden? Donald Trump orada büyük bir golf sahaları yapmak istiyordu. Sahaları bir de. Yani tek şey de değil. Yani Outplayed. öyle saha deyip geçmemek lazım. 750 milyon sterlin tutarında yani 1 milyar dolar civarında tutacak bir büyük tesisten bahsediyoruz. Asayı bir şekilde dümdüz etmeye çalışıyor galiba kendisi. Kendisine baş yapit diyordu. Yani mükemmel bir görüntüsü manzarası olan bir yerde golf oynatacaktı insanlara zenginlere. Fakat İskoç hükümeti Aberdeen kenti yakınlarında başka bir şey yapmaya karar vermiş. Bununla büyük bir mücadele etti. Şey milyarder Trump. Hatta New York'ta sokaklarda para verdikleri, saatine 5-10 dolar verdikleri insanlar pankart dolaştırıyorlar. Biz İskoçya'da New York'ta dolaşıyorlar. Kolçası istiyoruz yani. diye. Biz şeyde Aberdeen'de, İskoçya'da gasağı istiyoruz diye. Çok saçma, çok saçma değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok saçma değil Dünya mi? Dünya böyle çalışıyor. Fakat hükümet, e, İskoç hükümeti yememiş ve on bin, 11 türbinlik bir rüzgar, e, İskoçya'nın meşhur vultulu tepelerine yakışır bir e, rüzgar çiftliği kurmaya karar vermiş. Çok saçma demiş. Sen mi dedin çok saçma? Evet, gülünç demiş. Çok saçma bir şey. Donald Trump. Böyle şey olmaz demiş. Anlaşamayacağız gibi duruyor Trump'la. Evet öyle. Peki. <gülüyor> Birkaç da başka haberimiz var. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çatışma var. Üniversiteler da... karışık. Evet. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tiyatro oyunu için tahsis, e, kültür merkezinin tiyatro için tahsis edilmesi amacıyla eylem yapan öğrencilere kim saldırmış? Eskiden bunları böyle karşıt görünce karşıt görüşlü öğrenciler diye sunuyordunuz galiba. Evet. Artık karşıt görünce görüşlü öğrenciler birbiriyle e, münakaşa etmiyorlar. Şimdi özel güvenlikler ve öğrenciler. Özel güvenlikler evet, var, evet. Özel güvenlikler ve öğrenciler birbiriyle e, şey yapıyor, münakaşa ediyorlar. Genellikle bir tarafın elinde jop, plastik kelepçeler, bıçaklar hatta Ankara'da Ankara Üniversitesi'nde gördüğümüz gibi özel güvenlikli bıçakladığı da öğrenciden hatırlayabileceğimiz gibi böyle aletler oluyor. Böyle olaylar yaşanıyor. Bunların bir diğeri de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yaşanmış böyle bir olaydan bahsediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi uzun zamandır zaten gergin olan bir üniversite. Bu olaylardan ötürü özel güvenliğin muamelesinden ötürü yeni bir olayda dün yaşanmış. Samsun'da gelen bir haber var. Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki çatışmanın sebebi ne? ya tiyatro oyun için kültür merkezinden tahsis etmek isteyen öğrencilere eylem yapıyorlar verilmedi verilmediği için vermeyen Evet, adamın, evet bunu vermedi ver, vermedikleri gibi özel güvenlikleri salıyorlar denilebilir. Miş i̇şte direktör demokrasisi, demokrat rektör nerede sloganı atmışlar. Evet, bir başkası İTÜ'de. İTÜ'de. İTÜ'deki İstanbul rektörlükle Tektik alakalı. Evet. Meslektaşlarına destek olmak için eylem yapan asistanlardan bahsediliyor İTÜ'de. Ama işten binasını atılan binasını işgal etmişler. Evet. Evet, böyle bir asistan kıyımından da bahsediliyor. İTÜ'de değil, birçok üniversitede vardı vardı bu. Halen devam ediyor. Bir diğeri de Samsun'dan. Samsun'da geçen yıl şifre skandalı nedeniyle Ali Demir, ÖSYM Başkanı Ali Demir'i protesto etmek için üniversitenin kongre merkezi binasına yumurta atan öğrenciler, binaya yumurta atan öğrenciler, 13 öğrenci hakkında dava açılmış ve davada liseli öğrencilerden dördüne 3'er ay hapis cezası verilmiş. Binaya yumurta attıkları gerekçesiyle ve cezalar ertelenirken 4 üniversite öğrencisinin davası ise henüz başlamamış yumurta izlerinin temizlenmesi masrafını da öğrencilerden yok, genellikle cekette oluyor milletvekili ceketlerinin masrafını alıyorlar da binanın temizlenmesiyle alakalı bir bilgi yok onun cezası binaya yumurta atmanın cezası hapis cezasıymış böyle e, bir durum var şeyde de bir tuhaf haber var ee, şanlıurfa'da 600 sığınmacı sınır dışı edildi diye bir haber var bu yalanlanmış ama CNN Türk'te ve başka haber ajanslarında var. Dışişleri Bakanı 100, cevap vermiş. Kimse sınır dışı falan edilmedi. 130 kişi gönüllü olarak geri döndü demiş Dışişleri Bakanı. Gönüllü olarak gelmişlerdi zaten. Yani, yani. yangın çıkmış. 7 yaşındaki bir kız çocuğu Sudrail Hammut ölünce. iki ablası da yaralanınca. Daha önce de pek çok yangından sonra... Çadır kentte kalan Suriyeli sığınmacılar protesto için idari bina, idare binası önünde eylem yapmaya başlamışlar. İdare binasını ve görevlilere de taş atıldığı haberi var. Aynı haberin içinde belirtiliyor. Asker ve polis takviye olarak gelmiş Şanlıurfa'dan. Ve üç buçuk saatte olaylar kontrol altında alınabilirim. Çok büyük bir gerginlik yaşan. Çok yaşayan. büyük bir gerginlik ve videoları da var. Fakat bu olayı sadece şey olarak gerginlik olarak da görmemeliyiz. O insanların neler yaşadığında, nasıl bir post stres bozukluğu, böyle bir felaketin ardından kendi bütün birikimlerini geride bırakıp, canlarını orada bırakıp, Türkiye'ye gelip yeniden böyle yangınlarla karşılaştığı zaman düşündüklerini, çektiklerini, biraz da psikolojik etkenlerini düşünerek akla getirmeliyiz. Yani basit alelade bir saldırıdan daha ziyade bir çaresizlik de var işin içerisinde. Yani bugüne kadar 3 barınma merkezinde 800'e yakın Suriyeli değişik tarihlerde sınır dışı edildi diyor. Çok ayrıntılı bir haber bu CNN Türk'teki. Ee, ve e, Dışişleri Bakanlığı yalanlamış ama yok böyle bir şey demiş. 35.000'den fazla Suriyeli'ye koruma sağlandı Türkiye tarafından. 200 kişilik bir müferit vaka demiş. Ya yaklaşık 200 kişilik bir grup. Hem de bak açıklama şöyle aynen. Herhangi bir şikayet ya da talep dile getirmedi. Güvenlik güçlerine aniden taşlı saldırıda bulundu demiş. Tabi bunun cevabı da durup dururken polise güvenliğe taş atarsan evet o zaman da gönüllü olarak gider Evet. Bu kadar basit değil mi her şey? Her şey bu evet. kadar basit. Evet. Yani güvenlik güçlerimiz kameralarla bu provokasyona karşı, karışanları tespit etmiş. Failler savcılara sevk edilecekken diğer Suriyelilerin tepkisinden ve gerekse de adli takibata uğramaktan çekinen 130 kişilik bir grup gönüllü geri dönüş haklarını kullanmak istemiş. Çünkü 1000 kişilik, kişilik bir rakamın belirlendiğini ve bunun sınır dışı edileceğine dair de haberlerin çıktığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani bin kişi var, bu bin kişiyi göndereceğiz diyerek diğer kişiler belki gönüllü olarak gitmişlerdir bu çadır kentlerden olabilir detayları tam olarak bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama doğrusu çok kaygı verici bir durum ve son haberimiz de şu. Yine bir sınır dışı ile alakalı sınır sınır dışı. Sınır ile alakalı. Evet ilgili Oscar Pistorius yani ampute. Atlet pistlere çıkacak adına uygun şekilde pistlere çıkabilmek için artık kefalet vererek şartlı olarak yurt dışına da çıkıp idmanlarını yapabilecekmiş sevgilisini öldürdü. Onu çok seviyordum istemeden öldürdüm dedi ve basın tarihinin gördüğü çok alışık olduğumuz feci bir kampanya sonucunda Adam. filmini çekiyorlarmış filmini filmi, evet, adamın film. hayatının filmini çekiyorlar ama ne filmi olur onu düşünmek lazım çok güzel film olur gerilim ben. filmi nasıl aşk ha, a, şeydi eskiden sizin dönemde bil, bilinmez sizin kuşak aşk heyecan macera e, filmi denirdi ve romanı bu da tamamen öyle aşk heyecan ve macera gerilim, değil, gerilim yeni kuşakları ben gerilim istemiyorum Şurada ablimize şimdi güzel havada çıkacağız. Baseball sopasında kan lekesi falan olmayacak filmde. O uyurken o, bir anda kalkıyor ve etrafını ateş etmeye başlayan bir pistolristten bahsediyoruz. Evet, kuda. Ve en sevdiği insanı öldürüyor. Ondan sonra da mahkemede onu suçlayan polisi de e, aslında katil ilan edip arkasından da adamı bırakıyorlar ve bir yer şirketi halkla ilişkiler şirketi pistolristin tebrikler kucak kucaklaşmalar halinde Oscar'la PR şirketi kucaklaşırken ve yeni sevgilisine doğru yaylanarak koşarken Pistorius film biter. Nasıl? Ve Oscar Oscar alır. Oscar Oscar alır. Açık gazde. Seyyare Bizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın sizin hanım. Merhabalar. Gayet iyiyiz hı hı. ve yarında 10. destek projesine e onun açık radyonun destek projesinin 10 yıl dönümü yani 9 gün boyunca gene destekçilerimizle beraber olacağız sloganımızda bağımsız radyo ne ile yaşar Evet cevabını biliyor musun <gülüyor> destekle dinleyicisiyle Evet Evet Aynen böyle açık radyo Ama dinleyicisiyle değil sadece yani Dinleyicisinin desteğiyle demek çok önemli İnşallah nice evet. on yıllara Ve gelecek on yıllarda inşallah Türkiye'de sadece inşallah maşallah olmuyor bunlar tabi ama Açık radyoya benzer birçok örnek olur evet. Ve sadece dinleyiciye ihtiyaçları olur Hiç desteğe de ihtiyaçları olmaz diye Ümit etmek istiyorum ama çok zor Türkiye'de bu işler. işte. ve siz de çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. Hep Maalesef. Evet. Yani aslında <gülüyor> daha sonra yayınlayacağımız ilginç bir mülakat yaptık dün. Şimdi kulis konuşmaları yapmakta ne kadar doğru bilmiyorum ama ünlü Ad Bastards dergisinin <gülüyor> iki elemanı buradaydı ve çok bu işte destek meselelerinin nasıl yapılıyor? Onlar da çünkü reklam almadan bağımsız evet. çalışıyorlar. Onları konuştuk ve tek aka gitmenin de ayrı bir keyfi olduğunu <gülüyor> konuştuk beraberce. Çok anlaştık. Belki evet her, her zaman bir ateş veriyor insana diyelim. Bir alevlendiriyor evet, evet. Yani. Dinleyicinin desteği ayrıca şey açısından da önemli yani destek veren pek çok dinleyicimiz bize bunun kendilerine de iyi geldiğini söylüyorlar. Böyle bir dayanışma dokunma duygusunun bu çok önemli aslında sadece dinleyicisiyle e, dinleyici kalmak istemiyorlar yani. O da ilginç bir gözlemlerimizden biri. Kesinlikle evet. aslında tabii yani bu dediğiniz çok doğru. Mesela işte bir örneği de Wikipedia'da görüyoruz. Yani Wikipedia'ya açan herkes o e, lütfen yani şu yardım konusunda e, ki biz bağımsızlığımızı koruyalım diye şeyi görmüştür mesela notu. Ancak işte e, maalesef o destekler çok kolay gelmeyebiliyor ve e, onun bir baş ağrısı olması veya sıkıntı yaratıyor olması bağımsız kalmaya çalışan bütün hani Wikipedia örneğini şu bakımdan verdim Elbette ona gelinceye kadar birçok örnek var ama Wikipedia hepimiz kullanıyoruz Hatta Bence bugün Wikipedia olmasa gazetecilik de olmaz Neredeyse Göze <gülüyor> evet. yazarları hiç olmaz Gibi bir durum var Ama Ne derse o da mesela Yaşam savaşını sürekli vermek zorunda kalıyor evet. Bu da ilginç bir şey Mesela. Evet böyle yaşayacağız herhalde öyle anlaşılıyor. Fakat bugün de biraz medyadan da konuşalım herhalde. Zaten bir tek dün şey kaldı. Yani tek konuşmadığımız, Hasan Cemal'den bahsetmediğimiz Hasan Cemal olayından gün. tek evet. gün dündü. <gülüyor> Ama bugün tekrar dönüyoruz senin sayende. Ya yani şimdi aslında Hasan Cemal tabii ki çok önemli bir e, örnek Hasan Cemal'in kendisinden zaten biz de bahsettik geçen programda hı hı. ama ben ondan yola çıkarak son işte bu olaylar meydana geldiğinden beri son birkaç yazımda ondan sonra <gülüyor> hep medya üstünden aslında hani bunu özellikle notunu düşmedim taraftaki yazılarımda ama hep gazetecilik üstüne yazdım. Evet evet. Ee, ve e, gazetecilik üstüne, ve insanlardan da çok tepki aldım Tepki derken olumlu tepkiler Hani şey veyahut da bir çıktı ver yansın Kendi içini dökme Ya işte şu da şöyle falan filan Demek ki insanların da bu konuda bir yarası varmış ee, Bir hani e, toplumda karşılığı olan bir şey de var bunun Sadece biz gazetecileri veya da işte e, medya dünyasına ilgilenenleri e, Demek ki onların sadece dert ettiği bir durum değil Evet, bu çok ilginç bir şey aslında bu. Yalnız bu alanda da olmuyor. Yani çok sıçrama yapacağım. Tabii. Kusura bakma ama bir parantezle aynı duyguyu bu biz bu şeyle çok uğraştık geçen haftalarda. İklim değişikliği konusunda Türkiye'de de işte önemli. Evet isimlerin de bir araya geldiği bir manifesto gibi bir metin ortaya koyduk ve İstanbul Politikalar Merkezi'nde de işte toplantısını yaptık. Orada da çok sayıda sivil toplum kuruluşu bambaşka yerlerden gelenler de bu konuda ver yansın ettiler senin de dediğin gibi. Yani içlerinde birikmiş bir şey olduğunu da orada da fark etmiş olduk. Bu da çok... Önemli bir şey. Sen imzaladın mı bu arada bakalım? Evet. Ee. Tabii ki. <gülüyor> tamam. bulun binlerce imza ısındı. Şimdi de yani o kadar. Ne kadar en son kaça ulaştı ben bilmiyorum yalnız. Ee, takip 4170. Sen, yani 4000'i evet. aştı. Hatta 4200'e doğru gidiyor. Evet. Hızlanmaya da başladı. Umut verici. Yani onu evet. demek, şeyi demek istiyordum. Orada da insanların içinde bu medyada yazılmasa da konuşulmasa da çok Ciddi bir kaygı kaynağı ve mutlaka bir şey yapma duygusunun olduğunu fark ettik birdenbire bu şeyi yaparken, kampanyayı yürütmeye çalışırken. O evet. açıdan dediğinle paralellik var. Evet şimdi parantezi kapattım kusura bakma. ya Aslında birçok alanda bu böyle herhalde. Yani... Bir şekilde medya, e, gazeteler, işte özellikle e, gazetelerin farklı bir yeri var çünkü medyada. Ama televizyon ve radyo her şey aslında medya olarak, işte internet üzerinden tabii ki haberleşme artık çok gelişti. E, Bütün bu farklı araçlar aslında e, basının yarattığı kamuoyu e, bunun e, Türkiye'de demek ki böyle bir şey oluşmuyor bir türlü. Yani insanlar bir şekilde medyaya ihtiyaç duyuyorlar, fakat medya bir yandan güvenilmiyor. Ki bu oran mesela Amerika'da da çok düşük işte %20'lerde aşağı yukarı neredeyse basına güven. Ama yani Türkiye'de de zaten hani çok düşük olduğunu anlamak için kamuoyu araştırmalarına da ihtiyacımız yok. Basın sevilmiyor hem öteleniyor iteleniyor. Öte yandan da müthiş bir ihtiyaç var bu ihtiyaçta yatsınamaz durumda ve benim çok dikkatimi çeken son zamanlarda üniversitede üniversite çevrelerinde de olduğum için Türkiye'de özellikle hocalar ve hatta öğrenciler tabii Türkiye'nin hani entelektüel bir anlamda damarı sayılabilecek üniversitelerde gazete hiç okunmuyor gibi bir şey özellikle akademisyenler arasında yani Müthiş bir gündemden aslında kopukluk var. Bu bir yandan belki de kendini korumak için, bu benim gözlemim. Muhakkak çok ilgili akademisyenler de vardır. İşi olan bu olanlar vardır, merakı olanlar vardır. Ama bu genel bir şekilde. Ayrıca tabii kendi kabuğuna çekilmek gibi bir durum. Hatta kendini korumak hani Türkiye'nin gerçeklerinden mi diyeyim? Birazcık öyle bir şey herhalde. Ama bir yandan da bir akademisyen için mesela toplumla o bağ yani toplumda ne olup bittiğinin damarını tutuyor olmak çok da önemli bir şey. Ama şimdi hangimiz ne kadar o damarı tutabiliyoruz? Ee, mesela biz e, kendi aramızda birçok konuştuğumuz habere biz kendi kafamızdan niye bu yok diye o sorgulayarak ek yapıyoruz. Ama herkes bunu yapmak mecburiyetinde değil. Mesela işte bir haber örneği vermek istiyordum dün. Ee, haberlerde yer alan, televizyonda özellikle geniş <gülüyor> yer alan. Evet. Kocaeli işte Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm projesine başlıyor. Ve işte orada bir grup romanın yaşadığı artık barakalar demişler haberlerde ama baraka demeye de bin şahit isteyen çok zavallı bir durumdaki artık. Yani hani naylon muşambalarla falan filan örtülü duvarı bile olmayan barınaklar mı diyeyim artık yıkılıyor. Koskoca kepçelerle zaten dokunsanız yıkılacak şeyler. O kepçelere ne gerek var bilmiyorum. İşte 19 kişi yaralanıyor. İşte yani insanlar bir işte, işte güvenlik güçleriyle işte oradaki Roman sakinler, bir, bir mahalle sakinleri diyelim birbirine giriyorlar. Müthiş trajik bir şey. Yani o görüntüleri işte birkaç dakika sırf o arbede için, işte Roman vatandaşlarının kendini böyle yırtan adeta görüntüleri için veriyor aslında şey. Ee, Televizyon ve, ve televizyon için tabi bulunmaz bir malzeme sansasyonel evet, bir haber. E, o, hani herhangi bir şekilde bir yorum getirmeye ne olduğunu anlamaya dahi de hiç çalış, çalışılmamış. İşte bahsettiğimiz 5N1K e, hani haberin temeli özü olan, işte kimlerde ne yapıyor gibi özetlenebilecek olan şey hiçbir şekilde yok. Ee, hiçbir soru yok, cevap yok <gülüyor> ve sadece o görüntülerle İşte o ARB'de var yani işte bir işte klasik işte romanlar gene şey çıkardı olay çıkardığı gibi bir aslında e, arka planda belli ki şey de var ön yargı da var e, ve işte e, o kentsel dönüşüm bir kere bizim hayatımız ben bu haberi ararken tekrar bulmaya çalışırken o kadar çok haber çıktı ki bunun gibi burada işte oradaki insanlar. Canhıraş bir vaziyette tullalar atarak polisle çatıştığı için aslında biz bu haberi görüyoruz. Ama o kadar minik minik minik minik romanların mesela bu şu an kentsel dönüşüm Türkiye'de müthiş bir sorunu. Evet, yani haberin senin göndermenle dikkatimizi çekti bizim de doğrusu çok Hı -hı. da iyi ettin. Yani mesela haberi okurken satır arasında da çok ilginç bir dil kullanımına da rastlıyoruz. Mesela şöyle bir cümleye rastladım: Roman aileler birkaç kez belediye ekiplerince barakaları boşaltma yönünde uyarı yapılmasına aldırmadı diyor. Yani kendi son dünya yüzünde kalabilecekleri tek yerin yıkılması karşısında uyarılara aldırmayan onlar oluyor yani. Gönüllü olarak çıkmaları bekleniyor evet. Suriyeli göçmenler evet. gibi. Evet. Evet gönüllü olarak. Kadar i̇şte Can çok da güzel bir örnek bu. Hani bu haberin üstünde bir saniye daha durmak istiyorum. Sonra o konuya da geleceğim. Onu da örnek verecektim çünkü. Şimdi bir şey de burada bu, bu zavallı insanlar nasıl bu şekilde yaşarlar? Müslülerine bir muhşamba almış vaziyette çamur içinde e, yani bu sefalet içinde nasıl yaşarlar demiyor. Veya bu insanlar nereye gider? Yazık birkaç parça eşyalarını toplayıp bir yere gidiyorlar. Orada giderken de veya neden halleri var ama bu insanların nereye gittiğini nasıl yaşayacaklarını veya Hatta zahmet edip de onlara bir şey soran falan yok. Tamam o an teveran içinde olmuş bir olay yaşanırken ama yani bir takip işidir bu aynı zamanda gazetecilik. Neyse işte onların, zavallıların biber gazı yemesi de bir mesela şey olmuyor yani. Hani dertte de değil yani. Hani biber gazı yediler. Konu geçiriliyor böyle. Bu şekilde bu insanların evleri yıkılmış ve kimdir oraya şimdi işte Tokyo'nun ne verdiği Allah yapılacak böyle bir enteresan herhalde şeyler siteler vesaire ve yani bunun hani Türkiye genelindeki aslında en çok tabi romanlar ekleniyor bu işten en zor durumda onlar olduğu için hani bu arada tabi roman açılımı nerede ne oldu diye de ben orada aklıma gelmedi değil yani. Evet. Müthiş bir haber çıkar bu işten ve Türkiye'de hakikaten birçok insanın kalbine dokunur ama bu haber yapılmak istenmiyor tabii ki. Keza olan haberlerde de dün çok vahim bir durum oldu. Sabah tam akşama kadar neredeyse bütün televizyon kanallarında canım bahsettiği bu Suriyeli işte sınır dışı edilen insanlar konusu vardı. Bu tabii çok düşündürücü bir şey. Bir Türkiye o kucak açan, o bütün on şeyleri e, kendisine işte gelen suriyelileri savaştan kaçanları e, refah içinde yaşatan devlet görüntüsünden birden bire hemen üstünden silkeliği veren bir devlet. Üstelik de yani şimdi bu insanların bir statüsü var hakikaten. Ne oldu bu? Ne oluyor? Yani hani onun ihlali midir nedir vesaire. bunlar sorgulanmadı tabii Ve, ee, ve şey de değil mi? Yani bu ne? E, protesto etmek, hadlerini açtıklarını da gösteren bir tavır da seziliyor alttan alta. Evet yani şimdi gazeteciğin en büyük şeyi şüphecilik. Yani ne, nasıl oldu? Mesela o yangın çıktı. Bir çocuk öldü. Bebekler ölüyor mesela bu ilk de değil yani orada bir, mesela bir sorun olabilir kamplarla ilgili vesaire bu insanların e, yaşam koşulları bizim zannetimizden daha kötü olabilir. Yani tabi orada çok ciddi bir mülteci sayısı var ama Türkiye'de bu sorumluluğu bilgi istenmiş durumda. Şimdi e, benim geçen günkü yazımda bahsettiğim bir New York Times haberi vardı. Ee, ESM Boğanın nasıl bir kargo üssü olarak kullanıldığı evet. Suriye'ye e, yollanan silahlar için bu konuda 3.500 ton silahtan bahsediyoruz. Yani e, bu iddianın e, en, içinde en ufak bir doğruluk parı varsa ki yani son derece güzel belgelenmiş bir haber, e, yani müthiş bir şey Türkiye'nin içine girdiği yükü biz bir anlamda kamuoyu olarak Suriye ile ilgili konuşurken de bilmiyoruz ne boyutunu. Ya yani müthiş bir silahlandırma var ortada. Ee, yani bu durumda ya yani Türkiye bir yandan da bu mültecilerin işte oradan gelen e, bütün hayatları yıkılmış insanların sorumluluğunu da alıyor ve sınır dışı etmek ne demek? Yani bu nasıl bir şey? Eee işte birdenbire bu haber yalanlandı ve evet, kendi edin. istekleriyle gittiler. Şimdiki savaş ortamına kendi istekleriyle kim gider? Ben bilemiyorum. Oradaki kamptakilerin Şeyle bir anlamda Mahalle baskısıyla Siz niye huzursuz çıkarıyorsunuz Bakayım şeklinde Bir gidiş söz konusuymuş Burada ben İnandırıcı bulmaktan çok güç güçlülük çekiyorum Evet burada haberin veriliş Tarzı ve Dili de çok Ayrıca düşündürücü mesela Bütün ajanslarda var Bizim elimizde sadece CNN <gülüyor> Türk var yani şöyle diyor mesela, görüntülerde olayları tırmandıran, taş atan ve çadır kente zarar veren kişiler tek tek saptandı. Sonra onları, kimlikleri saptanan kişileri kaldıkları çadırlardan çıkardı. Ardından 20'şer, 30'lar kişilik gruplar halinde otobüslere bindirilerek sınır dışı etmek üzere Çınak Akçakale sınır kapısına götürdü. Yani suçlu bunlar, haddlerini de aşmışlar. Ve ortada mesela daha ön, birkaç paragraf önce de daha önce çıkan yangınlarda da çoğunluğu çocuk altı kişinin öldüğü çadır kentte kalan Suriyeli sığınmacılar diyor. Yani çok büyük problemler var. Biraz yani tarzı müthiş müthiş problemler var. Yani bu haberin üstüne üstüne gidip aslında hani Suriye ile ilgili bu kadar vicdanının çok e, sızladığını e, Suriye'yle ilgili bu kadar güçlü yazılar yazan birçok köşe yazarı var e, yangına bir anlamda körükle giden ve Suriye'yle ilgili en ufak bir eleştiriyi kaldıramayan onlar umarım yerine gider araştırırlar bir zahmet edip Suriyelilerle ilgili bu hassasiyetlerini gerçekten gösterirler yani burada aileler mi ayrıldı parçalandı insanların annesi babası çocukları ya da çoluk çocuk mu gönderdiler? bilmiyoruz Hiçbir bilmiyorum, hiçbir şey, şey bilmiyorum. Yani şimdi Belli ki kameralarla izleniyor buraları Yani o eğer tek tek e, e, Tespit edildilerse İşte yani o şeyler var to, Kamplara da falan filan işte Bu mobese kameraları aslında bütün e, Hayatımızı kare kare Belgeleyen e, o işte Bunlar komünizm döneminde Yapılınca şey oluyordu Büyük <gülüyor> totaliter Proje oluyordu Şimdi bütün hayatımızın bir parçası hatta çok gerekli Çünkü onlar sayesinde her türlü işte suçun faili bulunuyor değil mi? <gülüyor> Her şey yani ulu dere konusu faili meçhul kalıyor da. Evet. <gülüyor> Sesin Hanım bu noktada benim kafamı karıştıran aslında bu olaydan sonra şöyle bir ikilik vardı. Yani haber değeri açısından sizin dediğinizden yola çıktığımız zaman e, hangisi daha fazla haber değeri taşıyor? Örneğin bir tarafta altyapı sorunları olan ve savaştan kaçmış insanların barındığı yere gidip ...haber yapmaya çalışan bir muhabirin haberi mi? Yani burada yangınlar evet. çıkıyor... ...diyen bir muhabirin haberi mi? Haber değeri taşıyor. Yoksa e, polise... ...taş atan... E, ...göstericileri tepeden bir şekilde... ...uzaktan e, zoom yaparak çekmiş... ...bir kameramanın... ...görüntüleri mi haber değeri taşıyor? Yani genel algıdan bahsediyorum bu haber değerinden. Çünkü ile alakalı... ...yani bu kamplarla alakalı ne zaman... ...bir haber görsek genellikle... ...ya bir felaket haberi oluyor... Böyle bir yangın haberi oluyor. Ya da böyle bir protesto haberi e, karşı karşıya gelme durumu oluyor jandarmayla Suriyeli göçmenlerin, sığınmacıların. Yani bir haber değeri gibi bir algı da söz konusu galiba bu o, okuduğumuz haberlerin seçiminde. Haber, haber değeri tabii ki bir de şey var. Yani şimdi bu kamplara kim ne kadar girebildi? Yani bir elinden tutulup gezdirilenler oldu vesaire. Ama onun dışında e, yani şeyler mesela bu konuyla ilgili değil gazetecileri... Bil şey çalışan örgütler girememekten şikayetçiydi yani mesela bu da bir konu aslında baş, baş, baş, baş Tabii. onların da aylardır zaten çok büyük şikayetleri var işte keza işte Kurşit Güneş CHP Milletvekili de girememişti. Ee, hatta bunu olay yaptı vesaire. Ya, ama işte bir fikri takip şeklinde bunlar olmuyor. Yani hani basının da peşine düşüp de yani şu işte kurşit güneş o giremedikten sonra ne oldu? Tekrar girmeye çalışan başka milletvekili yok mu? Hatta milletliklerin bu konuda belki de yani e, teşvik edecek bir nokta olur o işin peşini bırakmamakla ilgili. E, çünkü e, yani bu kamplar e, hani oradaki kampın mesela o zamanki e, bundan bir, birkaç önce konu olan kampın ee, muhaliflerin özellikle barındığı bir yer olduğu hikayesi vardı. Ama tabii muhaliflerin ve silahlı insanların nasıl gittiği işte hatta gündüz savaşıyor, akşam geliyor, yatıyor ya da işte tam tersi hikayeleri <gülüyor> vardı. Evet, Bunlar evet. değil olay sırf. Peki Hurşut Güneş burayı niçin gitmeye, plan, gitmek istiyordu? Yani içeride muhaliflerin, silahlı muhaliflerin olduğunu görmek için mi yoksa bu insanlar burada nasıl yaşıyorlar? Altyapı sorunları ne şekilde gerçekte? Yani şey ediliyor, temin ediliyor sorusunun cevabını bulmak için mi gitmek istiyorduk? O da, da. Şimdi bu kutuplaşma dolayısıyla yani Hoşik Güneş'in kişisel bilemem ben tabii yani. Hani altında ve gerçekten insani koşullarda olabilir yani ama işte basına yansıyan kısmı e, silahlı muhaliflerin olduğu iddiası üstüneydi. E tabii yani buna da şaşmamak lazım. İşte bu kutuplaşmalar bizi nerelere getiriyor? Yani gerçek meseleler her zaman göz önünden bir şekilde siliniyor. Çünkü ne oluyor? İşte o CHP-AKP kutuplaşmasında da bakın siz burada muhalif eğit eğitiyorsunuz, işte burada insanlar barınıyor falan gibi bir hikaye ön plana çıkmak durumunda kalıyor. Yani işin tabii o boyutu da çok önemli ama bir yandan bizi çok ilgilendirmesi gereken bir anlamda Suriye bu kadar angaje olarak ve... Sadece angaja yani kenardan Türkiye seyretsin olayı değil tabii ki ama bir şekilde Suriye'nin kaderinin bugün bu şekilde olmasında Türkiye'nin de vebali var. Bu sorumluluğu üstlenmiş bir ülkenin elbette ki oraya gelen mültecileri de kendi vatandaşı gibi bakıyor olması lazım. Ama işte e, durum öyle olmuyor Yani şimdi bunların siz Yaratacağı travmaları bir kere düşünebiliyor musunuz Yani Türkiye böyle kendini e, Bölgenin en e, iyi niyetli En müthiş e, Aslan yürekli ülkesi gibi görüyor ama Bu sınır dışı edilen da vesaire devlet onlar çektirebildiği acıları çok iyi biliyorlar ve karşılarında başka bir devletin de kendi devletleri gibi bir şekilde taş kalpli davranıyor olmasının yaratacağı etki çok büyüktür bölgede evet. Türkiye bunun farkında değil yani bir anlamda dev aynasında kendini göre göre sürekli belki de bu yüzden yani işte e, haberler bize aslında çok şey bir... Ben barış sürecinde de mesela işte bu barış süreci olarak adlandırdığımız dönemde e, Medya'nın çok büyük önemi var ve maalesef işte gene Kürt meselesiyle ile ilgili en iyi haberleri, en başarılı haberleri Türkiye dışından e, kaynaklardan okuma geleneğimiz bozulmadı. <gülüyor> Onu her zamanki <gülüyor> de gibi devam ettiriyoruz. <gülüyor> Ben özellikle Kumru Başarı'nın BBC şey, Türkçe servisinde çıkan haberine örnek verdim. Çünkü işte Kumru e, Hanım Türkiye'den bir insan. Ama işte isteyince oluyor yani. Türkiye'den gazetecilerin hiçbir eksiği yok. Tek eksikleri kendilerine imkan verilmesi. Ve bu ben e, bu konuda tarafta yazdıktan sonra e, Erbil e, muhabiri Anadolu Ajansı'nın bana... Ee, birazcık şey yaptı Sistem etti dedi Biz de çok güzel haberler yapıyoruz ee, Mesela işte bu Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses'in Buluşması büyük bir haberdi Ben de oradaydım dedi ee, Ben Haydar Bey'e bu anlamda Elbette ki e, Hak veriyorum Bu büyük bir haberdi Ama o haberi de biz mesela son derece magazinler bir şekilde gördük Yani orada sadece iki tane ünlü insanın e, Kameralar karşısında söylediği sözleri gördük Ama mesela ee, bana yazan e, Hayrullah Bey'in Hayser dedim, pardon yanlış oldu Harullah Saruhan Bey'in bir şey var yani kendi e, mailinde söylediği bir şey var. E, bu insanlar birbirini tanıyorlar falan. Ben o zaman Şivan Perverle, ben e, varlığından farkın varlığının farkında olmadım, arkadaşlığı dinlemek isterdim haberle Ya yani bu insanlar birbirini yıllardır tanıyorlar, niye alakaları yok? İkisi de Kürt, işte ikisi de çok ünlü. Fakat farklı yerlere hitap ediyorlar bir anlamda. Bugüne kadar bir araya gelememişler. Hani bir anlamda e, geç Şivan Perve'de mesela çok ciddi müzik eğitimi var. E, Üben Tatlıs tam alaylı yani bu konuların mesela e, birbirine tezatla e, gidip gelmesini vesaire bir şeyin orada yani bir, beni düşündüren provoke edecek sadece orada ha evet bu iki insan buluşmuş ve barış sürecini destek veren iki tane karşımda şarkıcı görüyorum ben başka bir şey görmüyorum hmm. hani iz, orada izleyici olarak dinleyici olarak okuyucu olarak insanı görmek istediği yani bu, bu anlamda gazetecilik hiçbirimizin zekasına değer vermiyor Türkiye'de bu tabi ki ha, e, muhabirlerin suçu değil işte böyle canlı başlı emek veren muhabirler var ve dünya standartlarından çok daha kötü şartlarda emek veriyorlar Bugün Türkiye'de işte bir çatışma bölgesine giden gazetecinin hiçbir koruması, hiçbir sigortası, hiçbir şeyi yok. Yani kendini bir anlamda sıfır vaziyette gidiyorlar. Dünyada böyle bir şey mümkün değil. Ama bütün bunlara rağmen işte editörler var, bu işin içinde genel yayın yönetmenleri var. Biz köşe yazarları da bir anlamda varız. Hiç eksik değiliz. Çünkü bütün o şişik egolar vesaireden dolayı e, gazete patronları var. Bir aha, network bir anlamda gazetecinin bugünkü haline neden oluyor. Ve bu aslında Türkiye'deki insanların dediğim gibi zekasına hakaret. Çünkü gazetecilik sadece düşündürmeli insanı bir anlamda bilgi vererek. Sizin yerinize düşünmemeli. Ve... E, Son artık saniyelerimizde evet. e, bir en bir, bir şeyden, e, bir alıntıdan bahsetmek istiyorum. Bu alıntı e, hiç bahsedemedik ama Yunanistan'da çok önemli bir dava vardı geçen haftalarda. Ondan sonra bu geçen aylarda daha doğrusu e, bir e, Yunan gazeteci işte... E, İsviçre'de banka hesabı olanların isminin listesini yayınlamıştı. Costa Baxevanis'in. Evet, evet, onun ıı, mahkemesinde söylediği bir söz vardı. George Orwell'den bir alıntı. Ee, o çok önemliydi bence. Ee, o George Orwell'den bu alıntıyı hatırlatayım. Bu dava arasında sonra konuşuruz çünkü. Ee, evet. Iı, George Orwell diyordu ki gazetecilik başkasının e, basılmasını istemediği şeyi basmaktır, yayınlamaktır. E, geri kalanında sadece halkla ilişkilerdir. Aslında bir sadece halkla ilişkiler yani gazetecilerin o kendi arasında yaşadığı halkla ilişkiler kısmını görüyoruz. Maalesef Asıl gazetecilikte olmuyor. Evet, çok, dünyada da çok önemli sorun var tabii gazetecilik konusunda ki. ama Türkiye'deki de yabana atılmaz doğrusu. Senin verdiğin örnekte bir Rus yetişim bakanının söylediği de akıllara seza bir durum hakikaten. Gazeteciliğin herhangi bir misyonu yoktur, bir iş yeridir, bir iş alan, şirkettir demiş. Şirkettir evet tam aslında söylediği kullandığı kemiği biznes yani ben ticari bir iştir diye çevirmeye çalıştım ama e, aslında biznes yani dediği tam olarak da ve Türkiye'de medya patronu kendisi herhalde olabilir yani e, bu sözleriyle <gülüyor> ideal çünkü bütün medya patronlarının da aslında e, Türkiye'de aklı yani düşüncesi bu yönde. 90'lardan lardan işte bu yana işte 80 sonundan işte o medyanın hem renklenmesi hem de bir anlamda son derece her türlü rengini kaybetmesi sürecinde. Başbakan. hani daha önce çok iyiydi diye söylemiyorum. Evet. Şimdi bu nostalji olarak algılanmasın ama yani aslında biz o eski dönemin yetişen gazetecilerinin etik, ahlak standartlarını görerek, duyarak birazcık ucundan yetişerek büyüdüğümüz için hani başka bir şeyler de varmış. Evet. Ee, onu da unutmamak lazım. Evet, Başbakan da dükkan olarak e, nitelediğini bir iki defa filan söyledi en az görebildiğim kadarıyla ben. Gazetecini. Ya yani bu geçen haftalarda bu hani Başbakanın kendi ağzıyla söyledi işte e, milletin başına kimi getireyim diye bana ta, patron sordu. Yani gerçekten her ülkede e, aslında hükümet götürecek e, normalde bir ee, hani açıklama değil aslında böyle şeyler sızdırılıyor veya ortaya çıkıyor ama Başbakan Erdoğan kendi ağzıyla söyledi. Ve bu anlamda ben hükümeti de sadece suçlayamıyorum. Bu dediğim gibi büyük bir çark ve büyük bir ağ aslında oluşan. Ve çok yazık. Yani eğer Başbakana soruluyorsa bir gazete için genel yayın yönetmeninin kim olacağı Evet. Akıl danışma olarak ve sonra da yaşananlar zaten medya sitelerine yansıdı. Milliyet'in içinde neler olmuş Bir haberimiz yokmuş. Çok acıkmış yani böyle olmamalı. Bu anlamda bütün hepimiz çok suçluyuz. De hepiniz derken işte dediğim gibi medyanın içinde emekçileri bunun dışında tutmak istiyorum tabii ki ama işte hem köşe yazarlarının suçu var hem işte dediğim gibi editörlerin hep bir arada. Belki tabandan da bir tepki geliyor olması lazım Hı. ne yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Dair. Bence tek şey sorun da orada zaten. Ana sorun orada. Tabandan tepki yeterince gelmiyor. Peki çok teşekkür ederiz sizin. Ben Gelecek hafta ederim. yokuz yani daha doğrusu biz Hı. destek projesi içindeyiz. Yolun düşerse muhakkak bekleriz Stüdyo Çok bazen. teşekkür ederim. Çok Görüşmek üzere. Görüşmek da üzere. İyi iyi şanslar. Çok mevsim.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 Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Merhabalar Alp Bey. Günaydın. Evet gündemde bir... Işte önce olimpiyat meselesiyle gidelim. Sonra Real Madrid ve yani şampiyonlar ligi maçlarıyla da ilgili çeyrek finalle de konuşuyoruz. Bu İstanbul'a olimpiyatların e, İstanbul'da yapılıp yapılmayacağı konusu tekrar gündemde. Neden? 20 yıldır tabii İstanbul ve dolayısıyla Türkiye bu işin peşinde. Yani ilk hatırlarsanız 1993'te Tansu Çiller Başbakanlığı döneminde başka bir Türkiye döneminde ilk defa e, gündeme gelmişti. Hani belki daha önce de konuşulmuştu ama o zaman hani ciddiye diyebilmişti ve İstanbul Adaylığını koymuştu oyunlara. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin genel korudu da Monaco'daydı oyun. Hı hı. Çiller ve herhalde bakanlar öyle bir ekip oraya gidip adaylığı savundu ama tabii zaten İstanbul hazır değildi. Proje kuvvetli değildi. Şey olmadı. Yani o 2000 olimpiyatları için adaylıktı. Aslında final arasında kalıp ilk turda elenmişti pek oyalamada bu Ama hani o zaman bile böyle bir beklenti olduğunu hatırlıyorum. Alabiliriz niye almayalım ki? bir yani yıllar içinde görüldü ki bu hani bir mega proje öyle kolay değil yani. Hani bir, bir tek hevesle almak mümkün değil. Hani bir şeyler ekleyerek onu kattı. Yani yıllarca tabii uğraşan e, e, yarı yarım yüzyıl peşinde koşan şehirlerde var bunun. Ya da hayalkarlık nouri uğrayıp işte bir süre vazgeçen tekrar gördüğünüz İstanbul. Ee, bir türlü şey vazgeçmiyor. Bu beşinci adaylık. Yani 2000, 2004, 2008, 2017 olimpiyatları için adaydı İstanbul. 2016 için e, adaylık dosyası gönderilmemişti. 2020 beşincisi e, hani belki de en iddialısı bu kısmen İstanbul'un ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kısmen de rakiplerin durumundan e, Tayinlanıyor. Rakip kimler i̇lk, peki? İlk başvuru 1993 mü dedin? 93 evet. 93 yani tam e, 20 yıl oldu. Tam 20 yıl evet yani işte bu 2020 adaylı o da 2000 adaylıydı hani. Evet. 20 yıl sonraki bir olimpiyat için işler daha ciddi gözüküyor. Arada da Türkiye hani final finalist adaylar arasında kaldı, işte ilk turu geçti orada oylamadı ama şey olmadı. E, Rakipler daha baskın çıktı tabii. Ee, e, bu kez bir kere finalist sadece 3 aday var: Hı. İstanbul, Tokyo ve Madrid. Ee, Otomatik zaten şansınızı yüzde yirmiden yüzde çıkarıyor ve yani bir takım rakipleriniz elenmiş oluyor. Ee, da elbette şeyler önemli hani ortak olduğunuz proje e, verdiğiniz intiba çok önemli. Ee, şeyde Değerlendirme şeyinde prosedürü değişti e, 12 yıl önce. Eskiden Olimpiyat Komitesi üyeleri işte yüz kadar üyesi her böyle kom şey grup grup gelip şehirleri geziyorlardı ama o dönemde büyük rüşvetler döndüğü anlaşılınca e, bütün Olimpiyat Komitesi üyelerinin gitmesinin gerek olmadığı yani ortaya şey yapıldığı olmadığına karar verildi ve bir değerlendirme komisyonu kuruldu. O komisyon şehirleri geziyor. Şehirleri geziyor yani işte 14 kişilik bir komisyon. İçinde komite üyeleri kadar yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeleri kadar uzman kişiler de var. Yani hiç e, komite üyesi olmayan sağlık, çevre, e, altyapı konularında uzman kişiler var. 3 i̇şte şehirde gezip e, aday e, şehirlerin sunumlarını dinliyorlar ve bir rapor sunuyorlar. O raporu Temmuz'da Açıklayacaklar. E, Eylül ayında da karar verecek, karar verecek ev sahibinin kim olduğunu. 101 Olimpiyat Komitesi üyesi, e, oylayacak. Yaradan bir fazlasını alan e, 2020 ev sahibi olacak. Yaradan bir fazla da 52 ediyor. Yani 50 buçuk, işte yarısı 101, e, 51 buçuk 52 52'yi'nin oyunu almak orada hedef. E, hani İstanbul'un durumu ne? Elbette hani 20 yıldan bu yana köprülerin altından çok sular aktı bir kere ara, aradan geçen sürede İstanbul ve Türkiye birçok uluslararası organizasyonu ev sahipliği yaptı daha önce böyle bir tecrübe pek yoktu sadece olimpiyat hedefiyle değil ama hani bu şampiyonları yapma hedefiyle inşa edilen bir sürü tesis var yani atletizm basketbol futbol için olsun hani eldeki malzeme daha iyi Böyle şeyler e, Tabi aday ola ola şeyi öğreniyorsunuz hani Bu işler nasıl Yapılır Sunumu karşılaması Ben Tokyo'daki Tokyo Adaylık Komitesi'nin Çalışmaları sırasında oradaydım Mesela Japonlar çok profesyonel Hazırlar şehir zaten Altyapısıyla bir takım Tesisleriyle hazır durumda Ama şu yok mesela o sunumlar Basın toplantıları hep böyle daha soğuk Hani gençler, sporcular bu işe pek dahil edilemiyor. Böyle bir hani Japon mekanikliği belki var. Yani şeyinden kuşku duymazsınız. Japonlar verildiği zaman mutlaka çok iyi yapacaklardır. Hı -hı. Böyle bir, Ama öyle bir şey de hissediyorsunuz. Hani mesela belki son sunum yapan şehir rolunun da şeyiyle, avantajıyla İstanbul, Tokyo, Madrid'deki şeyleri herhalde burada tekrarlamadı. İstanbul 2020 e, Adalet komitesi. Tokyo'da daha Böyle önce yapılmıştı an... bir olimpiyat değil mi? Yapılmış mıydı? Tokyo'da 1964'te evet. Yani Asya'daki ilk olimpiyat oyunları. İşte Japonya'nın da e, gelişmiş dünyaya e, girişini şey yapan e, dünyaya ilan eden belki olimpiyatlar işte meşhur Shinkansen trenini istiyorlar olimpiyata. Hani sanayileşmiş Japonya'nın e, şeyi e, son oyunlar olimpiyatlarının dışının da Hatta dışından içine giremedik Ama dışından bir faktör attık Tüm olimpiyat şampiyonlarının isimleri mesela evet, kazalı Türk sporcular da var ee, Galiba Kazım Aymaz Vardı İsmail Ogan yani Onların isimlerini de gördük ee, Ama o zamandan beri yapmıyor Arada Tokyo e, Galiba Kyoto adayı oldu yani bir Japon, Japon şehrinin adaylıkları var ama kış olimpiyatları dışında yaz olimpiyatı yapmadılar. 64'ten bu yana zaten 56 yıl edecek eğer almayı başarırlarsa burada seçimlerde ne hangi neler rol oynayacak tabii yani sunduğunuz projenin şeyliği, yapılabilirliği verdiği güven Onların önemli. Bunun dışında bu bir mega proje olduğu için artık hani bütçesi her şeyle hazırlığıyla çok büyük. Zaten 7 yıl veriyorlar. Işte. 7 yıla yakın bir süre veriyorlar hazırlanabilmeniz için. Yani sadece şehrin değil ülkenin verdiği güven onlar da önemli. Mesela burada biraz yani ara, tarafsız ülkelerden gazetelerini de vurguladım. İspanya'nın ekonomik sorunları yüzünden maddetin böyle bir güveni veremeyeceği Madditteki incelemen sırasında zaten protestolar oldu. Hani olimpiyat karşıtı yani bizim ekonomimiz bu durumda ne olimpiyatı ee, diyen göstericilerin e, eylemleri oldu. Hani e, halk desteği sorulduğunda evet hani yapalım deniyor ama öyle bir hoşnutsuzluk olduğu da ortada. Tokyo'da da yıllarca şey olmuştu hani yeterince destek yok acaba yapalım mı? Sor, sorusu vardı kafalarda ee, yani İstanbul'un şu antajı var hani bütün e, Türk hükümetinin devletinin desteğini almış gözüküyor proje zaten buradaki bir hafta boyunca da gördük Cumhurbaşkanı Başbakan bakanlar <gülüyor> hepsi şey gibi e, işin arkasında e, neredeyse emirle gibi orada Ha, evet. Şimdi anlaşıldı geçenlerdeki trafik keşmekeşinin. Tabii anlaşıldı. tabii evet doğan evet. vakti de yemek vesaire. Bu hafta o yüzden biz e, İstanbul'da e, belli güzergahlarda bayağı trafik sorunu yaşandı. Hani o sorunu mu? Günlük. Bu underst yılın understatementı sayılabilir. Yani ben <gülüyor> bir televizyon programına... İki buçuk saatte varabildim. 30 <gülüyor> saniye. Ama Ömer Bey yüreğe gitmezseydiniz. <gülüyor> yüreğe daha çabuk olabilirmiş. Evet. Nerede abi? 30 30 saniye kala yayını alın <gülüyor> alındım balto filan bir tarafa uçarken <gülüyor> yolda geçti. Yani böyle şeyler de yaşandı oyun. ama o helal olimpiyatlar olimpiyat, olimpiyat tabii. Evet Yani. <gülüyor> şeydir mesela olimpiyatlarla ilgili şu hani tespitler var mesela olimpiyatı aldınız, yapıyorsunuz o iki hafta şehir nüfusunun bir kısmı yani bu dünyadaki her şeyde olabilecek bir şey o şehirden kaçıyorlar. Çünkü o karambolu ve şey istemiyorlar yani. İşte şu kadar insan gelecek izleyecek trafik. Çünkü olimpiyat zamanı mesela bir şerit tamamen e, olimpiyatla, olimpiyatı akadite sporcu, gazeteci, yöneticileri ayrılıyor. Kullanamıyorsunuz evet. o şeridi. Hani öyle oraya girdim falan Yok tabi. Ee, hani bunu istemeyen mutlaka işte Londra'da da, Sydney'de, Atina'da da oluyordur o şehirden kaçıyorlar. Şehrin sakini Manet Olimpiyatına bir kısmı. Evet. Bir de bir de tabi şehir sorunu da <gülüyor> çok ciddi olarak. Bütün Olimpiyat düzenlenen kentlerde de e, haberine rastladığım bir şey, işte bu muhtenallaştırma mı ne deniyorsa. Belli bölgelerden kentsel dönüşüm ya da muhtenalaştırma adı altında pek çok insanın yeni rant kaynakları yaratılması için de bir vesile oluyor. Bu bütün yani, olimpiyatlar... Barcelona'da oldu o 92'de biraz. Londra'da evet. O Londra'da oldu. İstanbul'un şeylerine bakınca çok öyle değil. Zaten ana tesislerin bulunduğu mevcut olimpiyatları ve çevresi hani bu iş için ayrılmış bir Boş bir arazi var orada. Yani orada bir hmm. hani yıkalım dönüştürelim değil. 20 yıl önce ayrılmış bir e, projenin parçası. Hani 20 yıldır oraya o bölgeye yapalım dendiği için öyle bir durum. E, hmm. Bir şey var e, Haydarpaşa bölgesi. E, işte orada zaten bu Marmara ile birlikte tren yolu raylı sistem e, tamamen dönüşüme uğruyor. E, ama işte silolar limon yani şehrin içinde olması mi ben hani İstanbul gibi bir yerde belki e, çok gerekli olmayan ve hani şeyin e, yaşam alanında olmayan bir bölge dönüştürülüyor bir kısımda işte beligat ormanları için de ama hani şehrin içinde bir bölgeyi dönüştürelim tesis yapalım e, yani yaşanır bir böyle en az şu an öyle bir pusulan projede öyle bir şey söz konusu değil Hı -hı. gibi. Evet. Ama Londra'da mesela doğu Londra'ya bir kısmını yaptılar ve işte doğu ihmal edilmiş o yoksul doğu Londra kalkınacak falan hani şeyler oydu. O sloganlar öyleydi mesela. Ne kadar etki bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum ama <gülüyor> yani epey bir gerginlik ve gerilim yaşandığını biliyorum ama. Çeşitli kaynaklardan okumuştuk o zaman. Peki yani bir beş dakikalık bir zamanımız kaldı. Onu da bu futbola ve diğer Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarına da ayıralım. Özellikle Real Madrid'le Galatasaray'ın oynayacağı Maç çeyrek final maçı için çok büyük sayıda reklam ve halkla ilişkiler operasyonları yürütüldüğü gözümüzden kaçmıyor ne dersin? kesinlikle öyle. Yani bu bir yani Türkiye'de tabii yankısı daha büyük işte İspanya'da ama bu Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali olduğu için hani tüm dünyada konuşuluyor mutlaka. Yani bu çeyrek final olacak dört eşleşme. Kurallar çekildiğinden beri konuşulmaktadır. Televizyon dergisi dün mesela akşam saatlerinde CNN International'da haftalık futbol programında eşleşmelerin yorumu vardı ve gazeteciler başkanı Yunalaysal programa konuk oldu İstanbul'da bir canlı bağlantıyla orada hem stüdyodaki yorumcuların sorularını yanıtladı hem bir Londra'dan yine bir video konferansla bağlanan taraftarların sorusunu yanıtladı ama hani işte Galatasaray taraftarı, bu ünlü oyuncular nasıl gelirler bunlara değindiler. İlginç olan programın yorumcularından eski Fransız bolcuyu David Cinalo'nun hani Galatasaray'ın ben bu sene bir sürpriz yapacağını düşünüyordum. Bu turunda sürprizini yapabilir demesiydi. Hmm, ee, i̇lginç. Evet yani beni şaşırttı. Çünkü hani Real Madrid elbette çok açık bir favori. Bu iletişimde hele yani Avrupa futbolundan birisi otomatikman Real Madrid'in %80-90 favori olacağını, bu kadrosuyla turu rahat geçeceğini geçeceğini düşünecektir. Ama en azından bir yorumcu hani farklı bir şey söyledi. Ee, belki de yani onun vurguladığı şuydu. İkinci maçın İstanbul'da olması bu turun akıbetini değiştirebilir dedi mesela. Yani DC'yi biliyoruz. Ee, hmm. İlk maç İstanbul, ikinci maç Madrid'de olsa Real'in işi herhalde daha kolay olura. Diyorum. ikinci maç İstanbul'da olunca Seyirciyle işler değişebilir e, Durumunu yaptı ama e, Belli ki e, de son derece e, Çok sayı Türk seyirci olacak e, Hatta bu konu çok ilginç şeyler oldu Uçak biletleriyle ilgili işmeler. Gelecek hafta sanıyorum Hafta başı İstanbul madde uçak biletleri İstanbul New York'tan daha pahalı şu anda Öyle mi? <gülüyor> evet yani 6000 bin liraya geçmiş durumda Gidiş dönüş biletler Pazartesi gidiş, perşembe, cuma dönüş bileti önü imad <gülüyor> Bir servet yani. Evet, bir bu, e bu, ekonomi sınıfı ve bu çığlılık kadar yani? E, normal e, prosedüre göre real 4 bin bilet verildi Galatasaray Kulübü'ne. Bunlar tabi kulüp aracılığıyla satılıyor ve işte hani e herhalde kulüp işte belli karta, üyeliğe sahip olanlara satacaktır ama bunun dışında herhalde İspanya üzerinden ve çeşitli kaynaklardan bilet edinmeye çalışan çok sayıda kişi var. Ee, bana böyle şeyler geldi. yani VIP bilet, loja bileti, tribünden bilet çeşitli fiyatlarla yani 200 eurodan 3000 euroya kadar fiyatlara ulaşan bilet fiyatları. Yani tanıdığın var mı? 3000 euroya av kadar ha? Vay canına. Evet yani 6000 uçağa vereceksiniz lira. 3000 euro bilete o da ne yapıyor? 7 bin lirada o yapıyor. İşte otel motel yani 15-20 bin liraya tek kişi için. <gülüyor> evet. Baya şey <gülüyor> tuzlu bir sefer olacak ama bugün İspanyol Marka Gazetesi oranın Madrid merkezinin spor gazetelerinden biri manşet yapmış. Hani geliyorlar diye 10 bin, kişi, 10 bin Türk geliyor diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani orada şaşırtıcı bir evet. Türk şeyi görebiliriz mevcudiyet yani. Yani Almanya'da Sık sık rastlanan bir durum Çünkü orada Türk ve Türk kökenli 3.5 milyon kişi var Hani bir Türk takımı gittiğinde Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Hani bir şekilde Oranın yerlisi olarak biletleri alıyorlar zaten hani Euro Türkler olarak Ama şimdi İspanya'da o kadar Türk yok hani Hakikaten ulaşıp bir şekilde Almak lazım. Şeyi merak ettim o kadar. Nasıl bir e, Türk e, topluluğu oluşacak orada gelecek hafta. E, merak içindeyim yani. Çünkü Real Madrid için de elbette önemli. 13 yıldır, 11 yıldır kazanamıyorlar bu kupayı. Hani 10. Avrupa Şampiyonu, 10. Avrupa Şampiyonluğu e, hep peşindeler. E, ama bir türlü kazanamıyorlar. Ve ligde zaten bir iddiaları kalmamış durumda. Önemleri var ama hani Seyirci e, aynı oranda meraklı mı değil mi şey yapamadım. Kestiremedim şimdi. Ben. Bu ayın kaçında? üçünde mi oynanıyor? E, çarşamba günü ayın e, üçünde evet. Üç Revanç maçı 9'unda e, 6 gün sonra. İstanbul'da orada biliyorsunuz. Bir sağın sorunu var. E, şeyin zemini e, bir türlü oturmadığı için İstanbul'daki Galatasaray'ın e, zeminle ilgili arada oynayacak lig maçı oynansın mı oynanmasın mı Hatta başka stada mı olsun İstanbul'daki maç gibi? Bir tartışma da yürüyor. Çünkü zemin oturmadığı için işte her maçta sakatlık tehlikesi, sökülen çimler. Peki Galatasaray bun, bunca e, oyuncu transferleriyle büyük paralar harcayan Galatasaray nasıl bu beceriksizliği başarıyor? Kendi yani stadyumunun çim sahasının çimini bile döşeyemeyen bir beceriksizliği nasıl yorumluyoruz? Ee, yani şey işte buraya harcanacak para çok daha az ve e, işte büyük çatılı ya da üstü kapalı stadyumlarda e, zaman zaman yaşanan bir sorun ama hani bu herhalde öngörülemeyecek bir sorun değil bu stadyum artık iki buçuk sezondur e, değil mi İkisi, iki buçuk sezondur mevcut hani işte devre arasında da yenilendi üstelik ama hani yazın elbette hangi maçlar oynayacağını biliyorsunuz buna göre. Orgumun planı yaparsınız. Yani Stada ilk gezdiğimizde e, bundan işte herhalde e, 3 sene mi oldu şeyini hatırlayamadım. O zaman işte şöyle ısıtacağız böyle yapacağız diye e, sunumlar yapılmıştı. E, ama hala adilmemiş bir sorun. Yani aradan geçen e, o kadar zamana karşı ben de algılamakta zorluk çekiyorum. Evet, İzaha muhtaç bir durum e, Fenerbahçe'nin maçı ne zaman oynanıyor? E, Fenerbahçe'nin maçı da Perşembe günü e, Onlar ilk maçı deplasyonda oynuyorlar Lazio'nun e, Şey yüzünden e, ırkçılık Irkçı e, taraftarları yüzünden e, ilk maç seyircisi oynanacak Roma'daki maç e, Bu sefer Fenerbahçe değil Rakibi e, Cezalı e, Lazio'da işte bir takım sakatlıklar, bir takım sorunlar var. Ee, takımın önemli forveti, Klose, Alman Klose. Sakat. Yani yetişebilecek mi? Herhalde yetişecek. Şu milli maç arasında iyileşmiş gözüküyor ama ne kadar hazır olacak fiziken onu kestiremiyoruz. Ee, Ramanş maçı e, bir hafta sonra İstanbul'da olacak bu sefer. Seyircili, Seyircili herhalde. Evet. Olmazsa. De, çakını, çünkü yine bir soruşturma var deplasmandaki maçta bir takım taraftarların sahte biletle stada girmeye çalışması vesaire yani bir yine bir UEFA soruşturması ama herhalde paracılıkla ya bitmiyor Fenerbahçe. Fener belki de bundan sonraki maçlarını artık hep seyircisiz oynamaya alışır. Hayır, ekip de öyle yani ilgilisti Lazio da öyle yani bundan sonraki turda kim olur bilmiyorum ama <gülüyor> hani zaten seyirci olmadıktan sonra hani bu oyunun başka türlü yani Türkiye'de de çözülmeyen mesele işte seyirciniz maç, kadın seyirci alıyorsunuz hani 2. sınıf gibi. UEFA da çözemiyor yani başka belki de ben hep işte skora inerek bir ceza cezası düşünürüm. Eğer lig ise puan cezası. Avrupa Kupası ise handikaplı başlasın ya yani, takıma. 1-0'lık başlasın. Ama seyirci olsun yani. Hani bu seyirci için oynanıyor çünkü. Yani olmadıktan sonra çok bir anlamı yok. Zaten hani orada olay çıkaranı siz tespit edip dışarı çıkaramıyorsanız hani hiç yapmayın o zaman zaten seyirciyi oynatmayın yani. Eğer orada hani kavga çıkaran, neden şiddet yapanı normalde tribünde değil sokakta da şey yapmanız lazım. yapmamız lazım. Ama hani işte 40 bin, 50 bin ya da işte Lazio olimpiyat stafında oynuyor. Kaç bin kişi gelecekse. Başka bir ceza bulunması taraftarıyım ben. Ve o seyirle ilgili olmalı yani. Skorun yönelik olmalı ki. Ee, hem kulübü hem taraftarı sorumlusuzsun ya. Taraftar herhalde kulübünün dezavantajlı skorla eksik puanla e, yola devam etmesini istemez. Evet. Peki son e, süreyi de geçirdik ama son e, favoriler konusundaki geleneksel anketimi uygulayayım sana. Bu turlarda mı? Bu turlarda. Ee, yani Ramon Galatasaray'ın Real Madrid karşısında tabii favori göstermek pek kolay değil. Yani Galatasaray'ın yapması gereken iyi bir temsil burada. Yani bir rövançta mesela İstanbul'da bir galibiyet e, bence şey olacaktır. Ama hani tur geçmeleri çok zor. Bir şey yani bir şey bir maç bekliyoruz. iki maçta da hani, fark var tabii. Yani kadro ve şey arasında. Oyun kaliteleri arasında. E, o tempoya dayanmak kolay değil. E, Fenerbahçe'ye gelince yani Lazca daha düşük tempoda oynuyor. E, ama Fenerbahçe'nin o passı oynayla onlara biraz ters. E, o mesela daha düşük şeyle geçecektir. Skorlu daha denk iki maç olacak. Yani bir birler, sıfır sıfırlar olabilir. Her golün önemi var. E, yani Fenerbahçe mesela bir gol atarsa bence İtalya'da e, tablo turu geçebileceği düşünüyorum. Yani o bir gol mesela o da 1-1, belki bir 2-1'lik yenilgi. E, hatta belki bir galibiyet. Öyle bir skora dönerdi e, tahminim. E, daha Galatasaray'a göre daha şanslı yani %40 hatta belki %50 şansı var. E, Lazio diyor karşı. Tamam. Bunları kaybetmek Ama bu Akhisar Ekilisli rakipler çok kuvvetli zaten. Evet. zaten çok Evet. evet. Şey. Kaydı aldık zaten şimdi gelecek hafta programımız yok. Çünkü Açık Radyo Şenliği O hesap soru, iki hafta sonra hesap, hesap soru. Öyle demiş. Evet. Ne oldu? İlkanız evet. yok diyordum. Tabii. Tamam. Kayıtları <gülüyor> da tutup sana da dinleteceğiz. Vallahi yani öyle demek istememiştim ben aslında falan diye. <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler evet. abi. İyi Bu yayınlar. arada ya da yani çok arada da stüdyoya da bekliyoruz tabii. Yani her zaman Kesinlikle. burada olacağız. 10. Açık Radyo Şenliği'nde yayına pek çok teşekkürler Aylagnapor Evet bu haftayı da böyle bitiriyoruz haftaya kısa açık gazetelerle 1 saatlik, Bir saatlik. Evet. çünkü 10. açık radyo şenliği var 99 saat kesintisiz yayın 99, 9 gün 99 saat diyoruz ve pek çok önemli kültür insanları, edebiyat insanları sanatçılar olacak, müzisyenler tiyatro oyuncuları, sinema oyuncuları, yönetmenler bize de destek vermek üzere kısa programlar, canlı konserler de verecekler. Ben isimleri şimdi saymak istemedim. Onu zaten yarından itibaren parça parça kendimiz de size sunarak devam edeceğiz. Yani bu bizim bu seferki sloganımız 10. yıl olması. Biz de dün parkaya bakıp heyecanlanıyoruz doğrusu 10 yılı böyle Dinleyici desteğiyle birlikte geçirmek ve o dinleyiciye yaslanarak geçirmiş olmanın verdiği büyük bir hoşluk, hoşnutluk duygusu var doğrusu. Yani radyo neyle yaşar? Dinleyiciyle diyoruz tabii açık radyo dinleyicisi. Dinleyicisi başka ve dinleyici destek projesi de 10. yaşında 30 Mart Cumartesi yarın başlıyor. 7 Nisan Pazar akşamına kadar sürecek 9 gün 99 saat radyo şenliğinde mikrofonlarımız açık olacak böyle bir şenliği. Evet bu arada kampanyamızdan da son bir sayı verelim. Bu şey içinde de yani destek projesi, özel yayın süresi, şenlik içinde de sık sık o kampanyadan da bahsetmemiz elbette mümkün olacak. Evet, an itibariyle 4200'ü geçmiş durumda imzacı ve destekçi sayısı bu kampanyanın. Buna razı gelemeyiz. Gezegen elden gidiyor. İklim için hala çözüm mümkünken yani siz de imzalayın diyoruz. manifestonun başlığında olduğu gibi www.change.org.com bulunabilir bu kampanyanın. Açık İlkiler. Radyo sitesinde de change.org Taksim iklim için diye yaz Evet iklim için. Diyebilirsiniz ama Açık Radyo'nun kendi sitesinde de yer alıyor zaten linkler. E, kampanya olanca şeyle devam ediyor. Bir kampanya devam ederken öbür kampanyayı da açılışını yapıyoruz diğer. Evet bitirirken eee bir doğum günü, üç doğum günü birden, daha doğrusu üç yıl dönümü kutlaması yapıyoruz. İlk ikisi Türkiye'den Güher ve Süher Pekinel kardeşler tam 60 yaşında. Hanımların yaşları söylenmez ama 29 Mart 1953 tarihinde doğmuşlar ve Güher Şöer Pekiner kardeşler ilk kez 6 yaşında sahneye çıkıp Ankara Filharmoni Orkestrası eşliğinde ilk canlı konserlerini veriyorlar. Frankfurter Musik, Musik Hochschule'de Yüksek Müzik Okulu'nda ve Paris Konservatuvarında da eğitimlerini tamamlayıp ayrıca da Philadelphia Curtis Institute of Music'e pianist piyanist Rudolf Serkin'in daveti üzerine giderek pek çok yerde de isimlerini duyurdular. Ee, ve e, birçok yerde de konserler vermeye devam ediyorlar. Pekin'e kardeşler açık da kendileriyle zaman zaman mülakat yapmak konuşmak fırsatını bulduk. Ee, öte yandan öbür yıl dönümü de e, Sergei Vasilievich Rahmaninov'un Rus besteci onun da 70. ölüm yıl dönümü İkisi bir araya geldi. Dünyanın en gelmiş geçmiş en önemli piyanistlerinden biri de imiş zamanda yalnız besteci değil. Ve Rus klasik müziğinin romantik döneminin en önemli son büyük temsilcisi sayılıyor. Bu buluşmayı da o zaman ikisini buluşturarak Güher ve Süher Pekiner kardeşler Rahmaninov'un Beş numaralı suitini geceyi seslendiriyorlar. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.